<Gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nabiyina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ila yomil din. Amma ba'du. Tarih 26 Ekim 2014 Pazar. Celalet özür görmeyenlerin yaygın şüpheleri ne cevaplar? Derslerimizin 5. bölüm 5. dersi. En uzun dersimiz ve en önemli gördüğüm ders bu diyebilirim. Şimdi biliyorsunuz zahir ve açık meseleler diye ayırıma gidiyorlar ya, biz diyorlar, pardon zahir ve kafi meseleler yani açık ve kapalı meseleler. Mesela uluv diyorsun ya diyor bu uluv kapalı mesele insan anlayamayabilir, tevil var orada, lugat var, başka ayetlerden başka anlama anlayabilir. Bunda, bunlar kafi meselelerdir. O yüzden bunlar da özür oluyor. Çünkü bu onlara büyük bir problem oluşturuyor biliyorsunuz. Niye uluv'u inkar edeni o zaman tekfir etmiyorsun? Çıkış yolları ne? Biz diyorlar açık meselelerde tekfir ediyoruz. Onlara zahir diyorlar açık meseleleri. Ama gizli kalabilecek, anlaşılamayabilecek meseleleri de hafi diyorlar. Onu da tekfir etmiyoruz. O yüzden uluf hafi meselelerdendir. Kur'an mahlûf hafi meselelerdendir falan diye yaklaşıyorlar. Tamam mesele bu. Geçersiz bu de mi? He? Geçersiz. Oooo! Ehli Sünnet'in icmasına ters. Birazdan geleceğiz inşallah. Şimdi Şüphe neymiş o zaman? Şirk meseleleri zahir açık meselelerdendir. Dolayısıyla açık zahir meselelerden diğer bir ismiyle dinde bilinmesi zorunlu olan meselelerde cehalet özür değildir. Ama hafî meselelerde furu meselelerde böyle çeşitli isimleri var. Şimdi açık meselelerin farklı isimleri var. Ne diyorlar? Açık mesele, zahir mesele başka dinde bilinmesi zorunlu olan mesele diye isimlendirilirler. Tamam. Bunlar özür değil. Bir de Özür olanları hafî, gizli diye isimlendirirler. Furu meseleler diye isimlendirirler. Tamam. Şimdi yine ben bir tartışmamdan bir kısa nakledeyim. Bir ilim ehli birisi önem bir, gerçekten alim birisi yani. Yani büyük alimler arasında bir konuşmamız oldu onunla. O da cehaleti özür görmüyor. Yani muayyen olarak şirk meselelerinde, ibadet tevhidinde şirk koşanın dünyada müşrikleri zahireteki hükmü Allah'a kalmıştır diyor. Çok da yani mübarek Allah'a sevdiğim de bir ilim ehlidir. Ben ondan izin isteyerek yani itirazımı sunabilir miyim diye bir izin istedim. Hani en azından benim böyle bir şüphem var. Yani haksızsam en azından şüphemi izale edersiniz. Dedim ki o şeyh, Kur'an böyle aynı bir kahvaltı sofrasında oturuyoruz. Böyle bir masada karşılıklı kahvaltı yiyoruz. Bu arada da muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Dedim ki şeyh. Türkiye'de oluyor bu olay. Ve söyleyeyim o kadar dünyaca meşhur bir şeyh. Yani dünyaca meşhur. Yani özellikle Arap ülkemin bütün ülkelerde tanınan bir şeyh. Yani öyle konuştuk. İlim ehli alimdir. Dedi ki dedim ki şeyh. İcaret <gülüyor> özür dil diyorsunuz. Bunun sebebi ne? Ya çünkü diyor bunlar açık meselelerdendir. Zahir meselelerdendir. Bundan dolayı biz insanların ahiretine hükümetmemekle birlikte direkt dünyadaki müşrikliklerini hükmederiz. Bu hüküm uygularız. Ahireteki hüküm Allah'a kaldı. Peki dedim şeyh zahirle kafi diye bir ayrıma gidiyorsunuz. Bakın dinleyin bu işin mantığını çökerten bir şey. Zaten şeyh sonuçta araştırmam gerekir dedi en son sözünden sonra. Bakın kardeşler. Dedim ki şeyh Mesela Kur'an mahluktur. Allah Azze ve Celle Ulu'dadır. Bunların inkarına değeri sünneten küfürdür diye sözler var ki ben burada tavsiyel olduğunu söylüyorum ama öyle kabul ederek gidiyoruz. Mesela yaygın Kur'an mahluktur diyen kafirdir doğru mu? Az önce Amr ibn Dinari, Ebu Muhammed'in sözünü getirdim. Ne diyor? Her kim Kur'an mahluktur derse Allah'ın mahluktur dediğini söylemiş oluyor, iddia etmiş olur diyorlar gibi değil mi? Buna rağmen muayyeni tekfir etmediler. Niçin bunda tekfir etmiyorsunuz? Gerekçeniz ne? Diyorlar dedi ki Şeyh, bu kafi meselelerdendir. Ben biliyorum öyle diyeceğini bir yere getirmek istiyorum. Bu ka kapalı meselelerden gizli kalabilir insana vesaire. Allah'ın uluğu kapalı meselelerdendir dedi. O yüzden tekfir etmiyoruz. Küfür olmakla beraber dedi. Peki dedim bakın bu çok önemli. Herkese bunu sorun. Bunu herkese sorun. Burada zaten işin bitiş noktası. Hep diyoruz ya önce bir dakikada bitireceğiz sonra tafsire gideceğiz. Bakın eee Kur'an mahluktur meselesi. Zatı itibariyle veya Allah uluvdadır meselesi. Zatı itibariyle direk hafî olarak mı geldi bizde dine, dinde? Yani net açıklanmadığı hafî mesele olarak mı geldi? Bakın çok ilginç değil mi bir soru? Yoksa sonradan mı hafîleşti? Yani evrim geçirip de zahirle geldi sonra evrim. Şimdi hafî geldi dese din bize hafî anlattı dese ne oldu? Büyük bir problem değil mi bu? Allah korusun peygambere taandır bu. Yani Allah'ın uluvunu bize gizli anlattı bu din. Böyle yüzeysel, böyle ihtimalli olarak anlattı. Kafi kaldı. Yine Kur'an mahluktur. İhtimalli anlattı. Bu büyük bir problem. Hem peygambere taandır. Hem de uluvva ne delalet ediyor kardeşler? Kitap. Şimdi istihase. Şimdi şeye alalım. Kurban kesme. Bu ibadet mi? Bunlar açık meselelerdendir diyorlar değil mi? Özür değil. Kabirdekine kurban kestin. Evet. Şimdi bak. Uluvva. Kitap delalet ediyor mu? Ediyor. ediyor. Sünnet ediyor. İcma, ediyor. akıl, ediyor. fıtrat, ediyor. his. Yani bir şeyin daha zahir olabilmesi için hiçbir şey kalmadı. Bunu kafi yaptılar. Ne kadar zulümce değil mi kardeşler? Ha? Kitap delalet ediyor doğru mu? Hatta İbn-i ne diyor? Kitap sünnette 2000'in üzerinde nas var. Allah'ın uluvuna delalet Allah'ın uluvu nası mı? Daha çok kurban kesme nası mı? <gülüyor> İbadet Bakın. Sünnet de delalet ediyor dedi. Kitap da başka. icma, Bütün ehli sünnetin icmasıyla. Değil mi? Allah'a ulu da. Başka? Akıl. Değil mi? Akıl mesela ehli sünnet deli getir. His. His. Hepimiz dua ettiğimiz mi? Hissen oraya yönelmek istiyoruz. Değil mi? Fıtrat vesaire. Bak diyoruz çocuğa bile sorsam bilir diyoruz. Benle tartıştığımı kafi oluyor. Eşariyle tartıştığımı gariban bulmuş ya. ya. diyor. Sen ne biçim adamsın diyor. Çocuğa sorsam bilir. Zulme bak. <gülüyor> tamam. Peki Kurban kesmeye kitap delalet ediyor mu ediyor? Sünnet ediyor. İcma ediyor. Akıl. Kitap sünnet icma olmasa aklen bilir misin? Böyle bir ibadet var. Ne bileceğiz? Allah dedi kurban diye bir ibadet var. His yok öyle bir. He? Fıtrat yok öyle bir şey. Biz fıtraten mi bildik ibadeti yoksa kurban ibadetini yoksa Allah vahiy indirdikten sonra. Bak görüyorsunuz aradaki farkı. O zaman şimdi burada diyoruz ki ben şeye bunu sordum. Dedim Şeyh Kur'an mahluktur meselesi. Tekfir etmiyorsunuz. Uluv meselesi. Tekfir etmiyorsunuz. Nice meseleler saydım bir sürü. Tekfir etmiyorsunuz. Kaderle alakalı bir şey. Bak bir peygamberin varlığını inkar etti. Tekfir etmiyorsun. Çünkü bilmeyebilir adam Hızır var. Süleyman diye Davut diye bir peygamber. Bilmeyebilir mi Okumamıştır ayeti. İslam'a girmiştir. Meal okumaya başladı. Daha ayete sıra gelmedi gibi. Dolayısıyla kafi dedin yüzlerce şeye. Peki gerçekten din bunları mı kafi anlattı? O yüzden mi kafi? Dikkat edin, çok ilginç bir sorudur ha bu. Onlara ilzam etti mi? Yoksa sonradan mı kafileşti? Evrim mi geçirdi? Eğer din kafi anlattı dese bu kitaba sünnete icma eters, değil mi? Uluvu nasıl anlattı kitap sünneti? Eğer desen ki sonradan kafileşti, bir gerekçe illet söylemen lazım. Sonradan kafileşmesine. O illet de demek ki başka şeyde de bulursa aynı hükm alır. Oraya geleceğim ben. Anladık mı? Dedi, dedi ki hayır sonradan kafileşti peki ne oldu dedim sonradan kafileşti yani zamanla evrim mi geçirdi hayır dedi insanlar mı kafileştirdi dedim şeyhe hani birileri geldi inkar etti de sonra artık insan anlamamaya başladı insanlar değil dedi insanların şüpheleri dedi kafileştirdi ben zaten oraya gelmesini istiyorum o zaman illet neymiş dinin zahir getirdiği bir şeyin sonradan kafileşmesinin sebebi neymiş? İnsanların şüphesi. O zaman hüküm ne kaide? Er hukmu yedur maa illetihi vucuden demen. Hüküm neyde varsa illet neyde varsa aynı hüküme alır. O zaman demek ki insanların şüphesi bir, ulu, e, bir istigasede de olursa aynı hüküme alması lazım. Çünkü aynı illet onda da var. Mesela bir insan şüpheleri getirdi ve bir tasavvufçuya bunu kafileştirdi Doğru mu Cafer abi? Doğru. Yani illet hangi hükümde varsa aynı hüküme alır. Anladınız burayı? Şimdi bir tas bir adam geldi. Bak dedi az önce söylediğim bir sürü nasları getirdi. Ne yapacağız? Çöl hadisi biliyorsun işte edebilm rivayetleri getirdi. Wa ve aleykümselam ve rahmetullah Anladınız burada sorun? Ney? Problem ne? Onların ikisinin arasındaki o ince ayrımın farkına varmamaları vehme düşürüyor. Ne zaman zahir, ne zaman kafi göreceğiz vehmine düşürüyor. Bu çok önemli. İllet senin insanların hafileştirmesi ise bugün nice alimler var ilim ehli de gerçekten Taceddin Sübkiler, Bekiriler değil mi? Bunlar insanlara hafileştirdiler. Bu ayetler sizin anladığınız gibi değil dediler. Ya sen işte onu çağırdığı zaman Allah gibi gördüğüne duyduğuna inanıyorsun. Ebu Bak dedi Ömer Hattab uzaklığı adamı gördü dedi. Bak bu hadisler var. Çöldeki hadisler var. İşte istigaseyle alakalı rivayetler var. Edebil müfrette ya Muhammed ayağını iyileştir der diyor. Ne yapacağız? Bak kafileştirdi insanlara. Yalnızca sana ibadetler, yalnızca senden yardım dilerim. Dedi. Adam tamam ben buna inanıyorum da ama bak ibadetle yardımı ayırdı diyor. Demek ki yardım, yani dua ile ibadete ayırdı. Demek ki dua ibadet olmayabiliyor. Sonra vava mı gireceğiz orada, şuna mı gireceğiz falan. Kafileşebiliyor. O zaman dedim şeyh aynı illet bugün de bulunsa onları da o zaman Müslüman görmemiz gerekmiyor mu? Burada labud deminel bahs dedi. Araştırmak gerek dedi bu noktayı. Orada bitti zaten. Sonra bir şey bazı nakiller de getirdim. Birazdan onları sayacağım. Bakın bu nakiller şey dedi ki vallahi o kitapları defalarca okumasına rağmen vallahi dedi sanki hayatımda ilk defa okuyorum dedi. Çünkü neden hani sen öldün ayeti. Sen sen öleceksin, onlar da ölecek ayeti var ya. Peygamber öldüğünde ne dedi sahabe? Vallahi sanki ilk defa işittim gibi. Değil mi? Ömer radıyallahu anh. Ebu Bekir geldi radıyallahu an söyledi. Neden? Çünkü insan bu psikolojide bir kaydedir. Söylerler bunu. İnsan bilinç altına hangi olguyu oluşturursa o olguyla alakalı meseleleri o bilinç altındakilere göre anlamaya odaklanır. Mesela sen bugün bir mücahit'e bir meal ver. Hep böyle cihatla alakalı ayetler ön planda olur onun dünyasında. Hep onları daha çok tefekkür eder. Oraya odaklanır. Cihat'ın ispatı, cihat'ın fazileti diğerlerini de şey yapar ama odur. Mesela tasavvuftan kurtulmuş insan hep böyle Zümer suresine odaklanır. Değil mi? Böyle istigası elemek Kerimüşkülerin ayetlerine odaklanır. Değil mi? Bir vaazcı kalbi dersler yapan hep böyle o ayetlere odaklanır. Öyle anlamak ister. Bir harici hep tekfir eden nasları anlamaya çalışır. Değil mi? Nasları öyle anlamak ister. Bir mürci hep müjdeleyici nasları düşünmeye çalışır öyle anlar. Şimdi bunlar da cehaletini özür görmemeye öyle bir odaklanmışlar ki bazı naslar var iyi bir şekilde apaçık alimlerin sözleriyle. Şeyh dedi ki vallahi sanki ilk defa bunu okudum. Kocam şeyini söyleyecek misiniz? Size dersten sonra söylerim şimdi maslahat görmüyorum. Dersten sonra size söylerim inşallah. Tamam. Dolayısıyla bakın. Demek ki kardeşler zahir hafi meselesi öylesine yanlış anlaşılmış ki. Bak, din aslan zahirdir. Ne deriz? Zahir hafi diye bir şey var mı? Deriz ki şu anlamda var. Din aslan bize tevhidi, akideyi zahir olarak anlatmıştır. Ama bu meselenin zatı itibarıyla zatı itibarıyla zahirdir. Ama muayyenlere indirgediğinde hafi kalabilir bir mesele. Anladık? Evet. Zahirdir bütün tevhid. Bize apaçık anlatıldı. Hangi tevhide biz apaçık değil diyebiliriz? Hangi cüretle? Değil mi? Ama muayyene indirgediğinde kafi kalabilir. Evet, doğru. Buradadır. O yüzden zahirlik ve hafîlik nisbidir. O yüzden göreceğiz İbni Huseymi'nin İbni Teymi'ye diğer alimlerin sözlerini. Zahir ve kafi görecelidir diyor. Bir alime zahir olan bir e, şeye avama kafi kalabilir. Birine hafî kalan diğerine zahir olabilir diyor. Arız olan şüphelerden dolayı vesaire. Anladık mı kardeşler? O yüzden hızlıca okuyarak diyoruz ki bakın. Şimdi mesela Kur'an mahluk Deildir meselesindeki ihtilaf çıkmadan önce zahir miydi, hafi miydi sorusuna ne deriz? Bunlar icmaen zahirdi Çünkü ehli sünnet icmayı zikreder. Peki istiva? Allah'ın uluğu o da zahirdi. Peki dindeki zahir olan bu hükmü neyi hafiye dönüştürdü? İnsanların şüphesi. Hangi illet varsa o da var. Sahabelerin fazileti zahir mi, hafi mi? Apaçık. Allah Kur'an'da övdü, Resul sünnette övdü. Buna rağmen haciler tekfir etti. Bak, demediler siz zahir meseleden dolayı kafir gördünüz halbuki mesele apaçık zahir mesele değil mi sahabeleri müslüman saymazsak ne olacak yani? daha ne olsun buna rağmen tekfir olundular mı evet. Yok. buna göre Kur'an açık tabi ama Kur'an'ın bizzat kendisiyle alakalıdır bu açık olma ama insanlar cihetinden nisbidir muayyenindir indirgediğimizde. eğer sen nisbi değildir dersen nisbi değildir dersen nice zahir meseleler var Orada alimleri muayyen olarak tekfir etmen lazım. Subki gibi, heytemi gibi vesaire. Bu büyük bir problem. Bakın bu husus hakkında kardeşler şöyle diyoruz. Mesela dedik ki isim sıfat hepsi nedir? Zahir midir, kafi midir? Aslı itibariyle zahir. Allah kendini kafi mi anlattı? Bakın nereden oluyor? Allah kendini gizli anlattı diyebilir miyiz? Apaçık mesele. Ama şöyle bir durum var. Bakın şu ifadelere bakın bunlar Rabbani ifadeler bu e, yanlış hatırlamıyorsam buraya notunu almamışım ama İbn-i olacak. Önemli değil. Meselenin mantığı önemli. Şusuz bu meseleyi daha da açıklığa kavuşturmaktadır. Nedir o? Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri mutezile, eşariye ve benzeri ilahi sıfatları inkar ya da tevil yanlışına düşen fırkaları mazur görmüşler ve tekfir etmemişlerdir. Aksine onları doğru şer'i hükmü bilmeyen cahiller olarak değerlendirmişlerdir. Halbuki onların muhalefet hatasına düştükleri konu da fıtri bir konudur. Bak fıtri gördü görüyor musunuz? Buna rağmen tekfir etmediler. Adamlar ne diyor? İbadet fıtrat da fıtridir ya. Daha nasıl özür göreceğiz? Bak. Fıtri bir konudur. Çünkü diyor bak gerekçeye bak. Müthiş bir ifade. Çünkü Allah Teala için kemal sıfatının subutu ancak ne zaman olur? Allah'ın kendini vasıflandırdığı şeylerle vasıflarsan ona ke kemali vermiş olursun. O yüzden diyor ki çünkü Allah Teala için kemal vasfının kabulü akli ve nakli delillerin yanı sıra fıtratın da delalet ettiği yaratılıştan gelen şeydir. Gerçektir. Ehli sünnet alimlerinin onları mazur görmelerinin sebebi sıfatları inkar veya tevil eden o kimselerin fıtratta var olan kemal sıfatının Allah-u Teala hakkında sabit olması gerçeğine karşı çıkmamalarına dayanmaktadır. Çünkü onlara sorsan desen ki Allah'ın kemal sıfatı verecek miyiz? Şüphesiz ki bütün fırkaların icmasıyla ne? Tabii ki. Ama hangisi ke kemal sıfat? Onda hataya düşebiliyorlar. O yüzden isim sıfat zahiri itibariyle nedir? Zahirdir. Çünkü neden? İsim sıfatla Allah kamildir. Ama isim sıfatta hata edene diyebilir miyiz? Sen Allah'a kemal sıfatı vermedin. Çünkü neden? Kemalin ne olduğu nisbidir o gizli kalabilir. Ona göre ne alemin ne dışında ne içinde olması kemaldir Allah hakkında. O yüzden Kemal vasfını verdiğini hala iddia ediyor adam. Orada bir garibanlık söz konusu. Bize göre de uyurdu olması Kemal. Bütün İslam ümmeti Allah Teala'nın her yönden Kemal sahibi, bütün fırkalar ve bütün eksikliklerden de münezzeh olduğu konusunda icma etmişlerdir. Git, Abdülaziz Bayındır'a sor. İlmin yokluğu eksikliktir değil mi aslında? Sen Allah'a eksiklik vermiş olmuyor musun dediğinde cevabı nedir? Biliyor musun? Geçmiş fırkalardan. Hayır. Bazen bilmez demesi Nedir? Kemaldir. Neden? Çünkü bilir dediğinde Allah onun cehenneme girdiğini bildiği halde zulmediyor, onu cehenneme atacak. O yüzden ben bunu nefyedim ki ilmi, onun ne yapacağını bilmesin ki Allah zulüm olmasın. Bak, oradan yaklaşıyor. Hepsi göre kemal bu? Anlattık mı? Çünkü ha? Yani demek yani sonucu şu, sonuçta mantığı kemaldir. İlimi nefyetsen bile. O yüzden sen diyemezsin niyet olarak da sen Allah'a eksikliği yok. Tartışma kemalin ne olduğunda. Onlar kafi kalabiliyor işte. O yüzden diyoruz ki bütün İslam ümmeti Allah Teala'nın her yönden kemal sahibi ve bütün eksikliklerden de münezzeh. O, gerçi Abdülaziz Muayi'ndir bu cevabı veremez ha. Yani ben ona yardımcı oluyorum. Yıl, deminden beri tekstilere yardımcı oluyorum. Nasıl şüpheler getiriyorum. Onlar bunları bilmez ha hayatta. <gülüyor> bütün İslam ümmeti Allah Teala'nın her yönden kemal... O yüzden ibni Teymi ediyor ya. Yani alimler diyor geçmişte hiçbir fırka olmasın ki bugün geçmiştekinin bir uzantısıdır. Yani bütün İslam ümmeti yani en basitinden bakın yani açtık da konuyu mesela hiç gördünüz mü Allah için bayındığın cevabına Ebu Bekir Sifil de dahil münazar oldu evet bir, bir alkışladılar bir gaza geldiler de ben de izledim o münazarın %95'ini falan izledim yani. Evet Ebu Bekir Sifil zahiren bir üstünlüğü göründü ama o da itiraz getirdi. Bayındır cevap veremedi ama onun itirazlarına birebir cevap vermedi. Allah bilelim diye diyor yaptık bunu. Bak bilmiyormuş demek ki. Buna birebir cevap vermen lazım. bu Eksifir. Gördünüz mü buna cevap? Hadi verin dinlediniz videoyu. Verin. Yok. Bak hep havada kalıyor. ama adam direkt tekfir ediyor. Daha Türkiye'de cevap veren çıkmadı bugüne kadar. Bayındır adam akıllı. Adam diyor bak Allah bilelim diye. Böyle böyle diyor. Bilelim diye. Öğrenelim diye. Şöyle yapalım. Buna cevap vermesi lazım. Bilelim diye Kur'an'ın örfünde ne de biliyor musun? Biz bilelim de or biliyoruz ortaya çıkaralım diye. Yani örfü anlattık ya ama şimdi o ispat sadedi değil. Şimdi ona girmeyelim. Değil mi? أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ kebi اَسْحَابِ fil. Görmedin mi Allah fil eshabına ne yaptı diyor Muhammed'e? Gördün mü peygamber? Ha? Nasıl diyor Allah görmedin mi? Ha? Yani ben ayette ortaya çıkardım. <gülüyor> Neyse. Bütün İslam ümmeti Allah Taala'nın her yönden kemal sahibi ve bütün eksikliklerden münezzeh olduğu konusunda icma etmiştir. Müslümanlar içinde hiç kimse buna karşı çıkmamıştır. Görüyor musunuz bakın. Hiç kimse. Onlar sadece kemal vasfı dahil olup da Allah-u Teala hakkında kabul edecek sıfatlarla kemale dahil olmayıp reddedilecek sıfatları birleme noktasında kafa karışıklığı yaşamışlardır. Yani hangisi kemale giriyor? Ne versen. Yani Allah her yerde mi desen Kemal? Yukarıda mı desen Kemal? Tartışma oralarda. Hepsi ittifak etmiş bunda. İşte bu sebepler bu sebepledir ki alimlerden hiçbiri sıfatları inkar veya tevil eden bu kimseler cehalet ya da tevil sebebiyle mazul görülmezler. Çünkü onlar fıtri olan yaratılıştan bilinen bir konuya muhalefet etmişler dememiştir. O yüzden bak bu adam Allah'tan başkasına ibadet ediyorsa istigaseyle bak Allah'a kemali vermedi fıtri olan bir şeyi inkar etti. O zaman isim sıfatta da fıtri onu da inkar etti bazıları niye tekfir etmiyorsun o da Allah'a kemal sıfatını vermedi. Doğru değil mi? Ya. İşte ibadet tevhidi konusunda allah Teala Teala'ya şirke düşen Müslümanların durumu da aynen böyledir. Böyle biri ne ibadet konusunda allah Teala'nın birlenmesi gerektiğine ne de Şimdi aklıma geldi bu hiçbir alimin geçmişte ne İbni Kayyım ne şey sözü değil. Bu muasrı bir ilmehrinin sözü Umeri'nin Mantık önemli anlatıyorum tamam onu bilin. İşte ibadet tevhidi konusunda Allah Taala'ya şirke düşen Allah Taala'ya karşı şirke düşen şirk fiili işleyen Müslümanların durumu da aynı böyledir. Böyle biri ne ibadet konusunda Allah Taala'nın bilinmesi gerektiğine, ne de şirkin çirkin ve haram, ol, e, haram bir şey olduğuna karşı çıkmamaktadır. O sadece ibadetin kapsamına nelerin dahil olup olmadığını bilmemektedir. Ne ibadetin kısmına giriyor, ne girmiyor. Yoksa fıtriyi olarak herkese sorsan. Fıtrat, ibadet sadece Allah'a haskınır, değil mi? Her, her Müslüman bunu söylüyor. Şirk koşan Müslüman diyor mu yani? İbadet Allah'tan başkasına yapılır, de bulunan. Yok. Ama nedir ibadetin cüzü bilmediği için? Sarf ediyor ona. O yüzden diyoruz ki bakın fıtratın delil olmayacağı şöyle. Fıtrat sebebiyle şirk konusunda cehaleti özür görmeme görüşüne göre şirk dairesine girmese bile fıtri olan bütün konularda cehaletin özür kabul edilmemesi gerekir. Cehalet ölçüyse o zaman ne? Fıtraten, her konu, fıtratın delalet ettiği her konuda cehalet özür olmaması gerekir. Neden? Çünkü illet ney? Fıtrat delalet ediyor diyorsun ibadete. O zaman fıtratın delalet ettiği hiçbir şeyde cehaletin özür olmaması gerekir. İşte Allah'ın da olması gibi mesela. Değil mi? Hatta bu görüşe göre cehalet özünün tümden toptan kaldırılması gerekir. Neden? Çünkü İslam'ın bütün hükümleri fıtratın gereğidir ve ona uygun olarak gelmiştir. Ya? Zira bu hükümler ya iyiyi yani iyiliği emreder ya da kötülüğü yasaklar ki bunlar da insanların fıtratları ile idrak edebilecekleri şeylerdir. Bu hususu açıklamak üzere İbnül Kayyım şöyle der şu Rabbani sözlere bakın. Allah'ın marifeti bilgisi sevgisi ona karşı ihlaslı olma onun şeriatını onaylama ve onu başkalarına tercih etme fıtratlarda mevcuttur ve yerleşiktir ve sabittir. Görüyor muyuz? Fıtratlar bunu genel olarak toplu olarak kabul eder. Yani evet sadece Allah'a ibadet edilir bunları toplu kabul eder fıtrat. Toplu olarak kabul eder. Fıtratlar bunu genel toplu olarak ayrıntılı olarak açıklandıktan sonra da ayrıntılarını bilir ve hisseder. Biz sadece ibadetin Allah'a yapıldığını biliriz değil mi? Ama ibadetin cüzleri ne? Fıtraten bilebilir miyiz namaz diye bir hüküm gelmesi. O yüzden diyor toplu bilir diyor ama cüzlerine geldim mi şeruattan vahiy ister. Tamam? Zira peygamberler de onlara Fıtratlara bunları hatırlatmak, dikkatlerini bunlara çekmek, onlara bunların ayrıntılarını anlatıp açıklamak ve yine onlara fıtratın gereğine aykırı olup izinden gitmelerine mani olacak sebepleri, nedenleri bildirmek üzere gelmişlerdir. Nasıl müthiş Rabbani sözler. İşte peygamberlerin getirdikleri şeriatlerin, hükümlerin durumu, özelliği budur. Zira o hükümler ya iyiyi, iyiliği emreder ya da kötüyü, kötülüğü yasaklar. Ya güzel ve temiz şeyler, mübahkılar hepsi fıtrat delalet ediyor. Ama nedir iyi, nedir pis bilmiyorum. Din gelmese mezinin pis olmadığını bilmeyeceksin. Değil mi? Evet doğru. Yani. Ya da pis şeyi, çirkin şeyi haram kılar. Fıtrat hepsini yüzeysel olarak bilir. Ama nedir pis nedir şey vahiy e, ister. Ya adaleti emreder ya zulmü yasaklar ki bunların hepsi de fıtratta mevcuttur ve yerleşiktir. Müthiş sözler. Onların kamil manada ve ayrıntılı bir şekilde anlatılıp kaçınılması... Açıklanması ise peygamberlere bağlıdır. İşte orada fıtratın bir dahli yok ayrıntılarını bilmek. Yani peygamberlerin işidir. Tevhid ve ilahi sıfatlar meselesi de böyledir. Tevhid ve ilahi sıfatlar meselesi de böyledir. Çünkü fıtrat yaratıcının hiçbir yönden eksiklik içermeyen mutlak kemal sahibi olduğunu kabul eder. Ancak bu kemalin ayrıntılı olarak bilinmesi peygamberlerin açıklamalarına bağlı olan hususlardandır. Aynı şekilde yaratıcının eksikliklerden ve kusurdan tenzih edilmesi de kulların fıtratlarında yerleşik olan bir husustur. Akıl açısından bu kainatın yaratıcısının hem kemal sahibi hem de her türlü eksik kusurlardan münezzeh olduğunu bilmekten daha açık ve net hiçbir husus yoktur. Zaten peygamberler de bu bilgiyi hatırlatmaya ve ayrıntılı olarak açıklamaya gelmiştir. Yine insanlar için bu dünya yurdundan başka bir yerde mutluluk ve ceza bulunduğu ve kazandıklarının karşılıklarını göreceği inancı da fıtratlarda mevcuttur. Ancak bu karşılığın, evet fıtratlarda mevcuttur bu. Ama bu karşılık ne? Fıtratlarda mevcut mu? Biz Allah'a ibadet ettiğimizde bir mutluluk bulacağız. Değil mi? Bir saadetle karşılaşacağız. Fıtratlarımızda var mı bu? Var değil mi? İbadet ediyoruz bir fıtrata yerleşik bu yani. Ama nedir? Hang, nasıl bir mutluluk? Din gelmesi nereden bileceksin? Ha? Irmakları nereden bileceksin? Onu söylemek istiyor. bak. Müthiş diyor ki yine insanlar için dünya yurdundan başka bir yerde mutluluk ve ceza bulunduğu ve kazandıklarının karşılıklarını göreceği inancı da fıtratlarda mevcuttur. Ancak bu karşılığın mutluluğun ve cezanın ayrıntıları ancak peygamberler aracılığıyla bilinebilir. Aynı şekilde adalet bilgisi Adaletli oldu diyor Allah ama ne adalet bilemiyoruz. Din miras hukukundaki adaleti nereden bileceğiz? 2'ye 1, 3'e 5 mi ne? değil mi? Bilinmez. Evet. O yüzden diyor ki aynı şekilde adalet bilgisi, sevgi ve onu tercih etme meyli de fıtratlarda mevcuttur. Adalet adalet olarak fıtratta var ama ne adalet? Din belirler. Ama Rab Tala'nın emri olan adaletin ayrıntıları da ancak peygamberler aracılığıyla bilinir. Yani bak bu nübüvvet müşkatından çıkan sözler. Yani öyle vahyi içselleştirmişler ki böyle rabbani sözler çıkıyor alemlerin ağızlarından. Dolayısıyla da peygamberler fıtratlarında mevcut olan şeyleri hatırlatır, tazeler ve ayrıntılı bir şekilde anlatıp açıklar diyor İbnül Kayyım rahimallahu te'ala. Görüyor musunuz kardeşler? O yüzden kardeşler bu fıtrat delalet ediyor bunlar. Fıtrata muhalefet Allah'tan gayesine ibadet etme. Bunların anlamadıkları nokta Allah'tan gay gayrısına ibadet edilmemesi gerektiğinin kapalı neresi var diyorlar ya bunlar. Bu adamlara bu nasıl kapalı olacak Allah'tan gayrısına ibadet etmenin şirk olduğundan daha açık ne var sözünün batıllığı işte az önce söylediğim ayrıntıda gizli. Hiç kimsenin problemi yok. Hepsinin fıtratında yerleşmiş tüm Müslümanların. Sadece Allah'a ibadet edilir ama cüzleri fıtri değil ki. Din gelmese ben nereden bileceğim kurbanın ibadet olduğunu. O fıtri mi böyle direkt? O yüzden diyoruz ki şunun farkında değiller. Mesele Allah'tan başkasına ibadet etmenin şirk olduğu meselesi değil, ibadetin ne olduğu meselesidir. Adamı, adamın kabul olarak bunda hiçbir sorunu bulunmamaktadır. Bu zaten adamda de gizli de değildir. O yüzden bakın 73 fırka da Allah'tan gayresine ibadet etmenin şirk olduğunu söyler. Mesele bu ibadetin cüzünde mesela istigasenin ibadet olup olmadığındadır. İşte bu yönüyle gizli kalabiliyor ibadet meselesi cüzlerinin olduğu hususunda. İstigasenin ibadet olduğu kalab gizli kalabiliyor kişiye. Bunun bir ibadet olmadığı zann olmadığını zannediyor. İstigase yaptığında bunun o kişiye yapılmış olan bir ibadet olarak görmüyor, kabul etmiyor. O yüzden de kendi görüşünü teyit edecek deliller getiriyor istigasayı savunacak. İbadet olduğunu kabul etmiyor çünkü. O yüzden diyoruz ki ibadet ibadet olma meselesiyle zahirdir. Yani ibadet Allah'a yapılır. Bu cihetiyle zahirdir, fıtıridir, hissidir, apaçıktır. Ama nedir ibadet? Neler ibadet kapsamına girer? Bunlar kafi kalabilir. Mesela bakın soruyoruz adama. Rububiyet fıtri midir? Cevap evet dersen problem, hayır dersen problem. Neden? Çünkü bu mücmel bir ifade. Şimdi rububiyet nasıl tarif ediliyor? Allah fiillerinde birlemek doğru mu? Evet. Şimdi Allah'ın fiilleri deyip bırakırsan ortaya mücmel kaldı. Mesela nedir ki Allah'ın fiili? Öldürmek, diriltmek. Tamam buna fıtrat direkt ilerlet etti diyelim. Başka rızık verme fıtrat. Peki gece üçte birinde dünya semasine inmesi de Allah'ın fiili mi? Evet. Fıtrat biliyor musun bunu? Din gelmesebilir miydi? Evet. Doğru mu? Hayda bak nasıl sorunlar çıkıyor. Rububiyet fıtri midir, dil midir? Tavsiye gitmesen bu türlü problemlerle karşılaşırsın. Mesela şimdi isim sıfat fıtri midir? Fıtri dese problem değil, dese problem. İsim sıfatların içinde Allah'ın bilgisi yok mu? Evet. Değildir desem bak bu problemle karşılaşıyorsun. İsim sıfat fıtri değildir desen. Allah'ın ilmini ne yapacağız? Allah'ın ilmi de isim sıfatlarında. Fıtri'dir desen Allah'ın isim sıfatlarından bir tanesi de işte nuzul. Evet. Değil mi? İstiva, Allah bize belirtmeseydi arşe istiva ettiğini bilmezdik evet üstte olduğunu bilirdik ama arşe istiva olarak çünkü uluv ile istiva ayrı sıfat evet. tamam ulu mutlak uluv yani hiçbir şey yok kendi Allah, Allah mutlak uluv sahibidir ama istiva arş olduktan sonra ulu zati sıfatı istiva fiili sıfattır o yüzden uluhuye tevhidi fıtri midir? fıtri desen sorun değil desen tavsiye gitmen lazım ibadet sadece Allah'a yapılır bu olgu fıtriidir. Ama kurban kesme fıtri değil. Nereden bileceğim? Hayır. Doğru mu? O yüzden yani bunlar zahir kafi bak hepsi havada kalıyor. Tavsile gitmediğin zaman. O yüzden dediğimiz gibi e, insanların aslında problem yok kardeşler. <gülüyor> Cahiletin özür olduğuna bir insan gelip derse ki Kur'an'dan veya sünnetten fark etmez. Mesela amel imandan cüzdür dediğimizde en güçlü delil ne? Ehl-i sünnet 2-3 tane delil söylüyor. 2 tane delil özellikle en güçlüdür. Bir tanesi işte o biliyorsunuz Mudar kabilesi var ya peygambere geliyorlar. O. İkincisi de Allah Kur'an'da namazı iman diye isimleniyor. En güçlü deliller bunları söylerler. Peki biri sorsa dese ki ilginç gelecek ama en güçlü delil odur. İbn-i hep onu söyler. Biri gelse dese ki cehaletin özür olduğuna bana ehl-i sünnetin en güçlü delilini söyle. Aklınız hangi delil geliyor? Hangisi biliyor musunuz kardeşler? Rabbimiz unutursak ve hata edersek bizi sorumlu tutma. Oo olur mu bu kadar bu ayet? Cık. Bakın kardeşler. <gülüyor> Hangi sahabeydi bir hatırlatın unutursam. Bukhara'daki rivayet ölüm döşeğindeki sahabe Cabir mi? Hani yanına geliyorlar bir gün peygambere düşmanlığını anlatıyor. Ondan sonra Cabir bin Abdullah olacak ölüm döşeğinde geliyorlar sahabeler diyor ki Cabir İbn Abdullah'ın yanına uğradık ölüm döşeğinde böyle bir üzgünlük var ondan sonra ona peygamberle olan kıssasını anlatmak istedi yüzünü duvara çevirdi diyor böyle bir ağladı sonra tekrar bize çevirdi falan utandı sonra diyor ki size bir şey anlatmak istedim ben bir gün o peygamberin en büyük en azılı düşmanıydım diyor en çok ona ben düşmanlık edin. vallahi diyor onu öldürmek diyor bilmem nelerden daha bana sevimli geliyordu yani öylesine bakıyordum sonra diyor Allah diyor benim kalbime İslam sevgisini yerleştirdiğinde peygambere gittim diyor bakın bu çok Rabbani bir rivayettir. Gittim diyor. Bana dedi ki uzat elini beyat et. Ben de uzattım elimi tam da peygamber uzattı elimi kapattım diyor. Bu rivayeti burada kesiyorum. Şimdi. Aklınıza tutun buradan devamını geleceğim. Tamam rivayet burada. Şimdi bakın bir sürü rivayet var. Umre ile umre arası nedir? Günahlara kefaret değil mi? Nasları biliyoruz. Beş vakit namaz arası günahlara kefaret. Ne diyor? Sizin evinizin önünden nehir aksa günde beş kereyi yıkansa pislik kalır mı? Hayır. Namazda böyledir diyor. Peki bir insan diyelim ki büyük günahlar işliyor vesaire, değil mi? Zina ediyor falan. Bu namazların temizlemesi mi gerekir? Nasıl anlayacağız bu rivayetleri? Rivayetlerde böyle hiçbir pislik kalır mı? Hayır. Diyor. Nasıl anlamamız gerekir bu rivayetleri? Bazı alimler, muhakkik alimler <gülüyor> diyor ki bu nasla hakkında icma vardır ki bu küçük günahlar içindir. Neden? Bu icmayı da neyle teyit ediyorlar? Şu nasla Diyor ki mesela Resulullah çeşitli sözler söylüyor. Şuyla şu arası diyor kefarettir. Büyük günahlardan kaçındığı müddetçe. Bak bunları kayıtladı. Demek ki büyük günahlar hariç diyorlar. Büyük günahlarda tövbe şart. İbni i Teymiye buna karşı çıkıyor. Ve diyor ki o icmadan kastı da anlamıyorsun. Çünkü icmayı söyleyen büyük alimler. Mesela İbn-i Abdülber gibi. Ama İbni i Teymiye kastı anlamıyorsunuz diyor. Bu diyor evet tövbe destekleyicidir ama mutlak olarak bazı ibadetler vardır zaten. Tövbe mahiyetlidir. O yüzden diyor Kimse şunun garantisini veremez. Yani namazlar arası büyük günahları kaldırmaz. Asla bunu kat'i söyleyemezsiniz. deril de işte o Cabir hadisini söylüyor. Şimdi devam edelim hadise. Peygamber'e elini uzattı doğru mu? Evet. Tam peygamber de uzattı kapattı. Ne oluyor dedi ey Cabir? Şart koşmak istiyorum dedi İslam'a girmek için. Neyi şart koşuyorsun dedi? Bağışlanmayı diliyorum dedi. Doğru mu? Şimdi Cabir küçük günahlardan mı bağışlanmayı diliyorum diyor büyük günahlardan şirkten icmaen çünkü neden bu cahilce olur yani ben İslam'a gireceğim de küçük günahları mahvolsun o şart böyle bir şey yok zaten tamam Resulullah da ne diyor bilmiyor musun İslam geçmişi siler onun mukabilinde devamen ne dedi bilmiyor musun hicret siler hac siler görüyor musunuz demek ki büyük günahlara da o yüzden ibli temin ediyor ki bu kişinin haline göredir Öyle adam namaz kılar ki büyük günahlarını silecek huşudadır. Çünkü onun içine tövbenin de farklı cihetten dahili var. Öyle de adam var ki böyle yüzeysel basit bir namaz kılar küçük günahlarını affeder. Ay, Şimdi bunu neden söyledik? Şimdi, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا ve Pardon, onlar nereden geldi? رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّسِينَا ana. Rabbimiz bizi sorumlu tutma. Neden? Eğer unutursak hasen. Bunu diyorlar ki yok bu şirk falan değil. Şirk buna girmez. onda da hata kabul etmez. O zaman bu insanlar şuna mı dua etti? Ya Rabbi bizim şirkimizi affetme. Rabbena e, la tu'akiznet. Tamam şirkte falan bizi cehenneme at küçük günü. Ya atsa ne olur zaten müşrik sen günahların silinmez ki. Sen şey değilsin küçük günahların. Anladabiliyor muyuz? O yüzden İbn-i Teymiye de bu mantıkları diye veriyor. Ya Nasıl dersiniz siz? Bak haçtan diyor anasından doğduğu gibi diyor. Siz diyorsunuz büyük günah arşi anasından doğarken büyük günahlı mı doğuyor bu adam? Haç değil mi? Kema veledethu mu? Annesinin doğ, doğurduğu günkü gibi döner diyor haçtan. O zaman yani büyük güne yanlış anlıyorsunuz diyorlar alimlerin teymi. Bu da da öyle. Şimdi şu mantıkla mı yaklaşacağız? Bu dua edenler Allah'a şöyle dediler. Çünkü hadiste biliyorsunuz Allah kabul ettim diyor değil mi mukabilinde. Ne diyorlar? Rabbimiz unutursak hata edersek bizi bağışlama. ama şirkte küfürde başlama Bizi cehennem yerlerinde bağışla. Ne olacak ki bağışlasa? Zaten cehennemdesin ebedi. Manası bu ayet en büyük delildir. O yüzden İbn-i devamlı, bütün alimler devamlı bunları cehaletin özrüne şirkte de olsa delil getirirler. O yüzden hepsini Müslüman diye isimlendiriyorlar. <gülüyor> Şimdi gelelim e, ne diyorlar? Dananın kuyruğu, koptuğu yer. <gülüyor> Kuyruğunun koptuğu yer. Şimdi alimlerden hem cehaletin özür olduğu, hem zahir olsun, kafi olsun ayrıma gitmenin yanlışlığına dair nakiller oldukça aşırı derecede ben onların sadece bir kısmını getirdim ve yet 69 sayfa nakil sadece. Maşallah. Bakın görün kardeşler içinde neler var neler 69 değil 19 daha ekleyin. Ebürleri de rafizlerle alakalı 88 sayfa. <gülüyor> Korktunuz mu der saat? Evet. İbnü Teymi rahimullah diyor ki kardeşler Arapçalarını okumuyorum uzamasın diye. Şimdi zahirle hafinin ayrımının ne kadar yanlış olduğu diyor ki onlar yani ehli sünnet şöyle demiştir. Bu konuda ki tekfirden bahsediyor yani tekfir konusunda usul ile furu meselelerini birbirinden ayırmak İslam'da sonradan çıkarılmış bir bidat olmanın yanı sıra onun hakkında ne kitapta ne sünnette ne de icmada delil bulunmamaktadır. Bakın dikkat edin aynı Te, İbn-i Teymiye diyor ki bu usuldendir bu furudandır neden? İçini doldurmuş onun örfüyle. Sizin usulden kastınız nisbi kişilere göre ise o anlamda usul furu var. Çünkü hiç kimse diyemez yoldan eziyet kaldır, verecek şeyi kaldırmakla Allah'ı tevhid etmek aynı şey. Değil mi? Din derecede dere, dere. bu, bu anlamıyla icma var ve dinin tevhidi külliyen değerlendirdiğimizde zatı itibariyle usul deriz dinde bilinmesi gereken zaruri şeylerdendir deriz. Zahir meselelerdendir deriz ama muayyene hafif kalabilir. O anlamda usul furu var. Ama ayırıyorsun onda tekfir olur onda olmaz diye ayrıma gittiğinde bu büyük bir hata bunu söylüyorum İmam O yüzden diyor ki bakın ehli sünnet böyle böyle demiştir. Ne kitapta ne sünnette ne de icmada delil bulunmamaktadır. Dahası seleften ve müçtehit alimlerden hiçbiri de böyle bir şey söylememiştir. Ayrıca bu taksim aklen de batıldır. Çünkü usul meseleleri ve furu mes usul meseleleri ve furu meseleleri diye ayrım yapanlar bu iki kısım arasında olanları birbirinden ayırt edecek doğru bir fark ortaya koymamışlardır. İllet farkı koyamamalardı. Aksine 3 ya da 4 fark zikletmişlerdir ki hepsi de yanlıştır. Nitekim bu ayrımı yapanlardan bazıları şöyle demişlerdir. Usul meseleleri sadece bilinmesi ve inanılması istenen ilmi ve itikadi meselelerdir. Mesela usul meseleleri nedir? Kelam ehline sor, ayırıyorlar ya. Ne diyorlar usul meseleleri? Bilinen meselelerdendir. Değil ha, bil, bil, yok bir itikatla bilmeyle alakalı meseleler. Ama şey ne diyor? Furu meseleler ne? Ameliyle ameli meselelerle alakalıdır. Peki furu ne demek? Yani sıkıntı yok. Peki nasıl namazın terki ameli küfre giriyor bir görüşe göre? Bak batıllığı nasıl çıkardı bu taksime göre, bu görüşe göre? Peki bilmeyle alakalı. İhtilaf yok mu ehli sünnet arasında ölü duyar mı duymaz mı kabrin başında? O zaman birisi usulde problem oldu. Anladık? Ki İmamü'l-Huseyn İbn İbni Teymen'in kendisi bile ölün duyacağını tercih ediyor. O önemli değil. Nitekim bu ayrımı yapanlardan bazıları şöyle demiştir. Usul meseleleri sadece bilinmesi ve inanılması istenen ilmi ve itikadi meselelerdir. Furi meseleler ise ameli meselelerdir. Amel edilmesi istenen meselelerdir. Onlar ise yani ehli Sünnet ise şöyle demiştir. Bu yanlış bir ayrımdır, batıl bir ayrımdır. Çünkü ameli meseleler içinde inkar edenin kafir olacağı hususlar vardır ameli meselelerde. Nasıl furu dersin? Değil mi furuattan dersin? Mesela beş vakit namazın, zekatın ve Ramazan orucunun farz olduğu, zinanın, faizin, zulmün ve fuhşiyatın haram olduğunun inkarı gibi. Öte yandan ilmi meseleler içinde de sizin usul diye isimlendirdiğiniz tartışılan meseleler vardı hiç problem değildir. Onu tabi şöyle ifade ediyor diyor ki öte yandan ilmi meseleler içinde de hakkında tartışılanların küfre girmek bir yana günaha bile girmeyecekleri hususları vardır. Mesela sahabenin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbini görüp görmediği konusunda tartışması gibi. Bazı hadisleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söyleyip söylemediği ve onunla ne kastettiği konusundaki tartışmaları gibi. Bazı kelimelerin Kur'an'dan olup olmadığının alimlerin tartışması gibi. Şu kelime Kur'an'dan mı? Hepsi gelecek. Kur'an'dan olup olmadığı tartışmalar pek hiçbiri ameli meseleler değil. İlmi meseleler. İlmi meseleler bunlara göre ne? Olmazsa olmaz meseleler, usul. O zaman bunlarda ne yapacağız sahabeleri bu insanlara? Yine İnsanların kelam ilmini incelediklerinden olan, mesela fert, cevher gibi, bunlara girmeyeyim ne olduklarını, cisimlerin temasülü birbirine benzemesi, arazların bekası ve benzeri meselelerdeki tartışmalar da böyledir. Bunlar da ameli mesele değil. Furu mu diyeceğiz şimdi bunlara? Yine ehli Sünnet şöyle demiştir, devam ediyor. Ameli meseleler içinde hem ilim hem de amel vardır. Şayet bu kısımda yapılan hata bağışlanıyorsa amel işleyip de ilme dayanan kısındaki hata da haydi haydi bağışlanır. Bu ayrımı yapanlardan bazıları da şöyle demiştir. Usul meseleleri hakkında kat'i delil bulunan meselelerdir. Fer'i meseleler ise hakkında kesin delil bulunmayan meselelerdir. Birileri de böyle bir taksimata gitmiş. Ehli sünnet ise şöyle demiştir. Bu ayrım yanlıştır. Çünkü ameli meselelerden birçoğu hakkında kesin deliller vardır ki bunların bazıları bilinir bazıları bilinmez. O zaman bu anlamla da bu taksimet yanlış. Yine bunlar içinde icma edilen, icma ile kesin olarak olanlar vardır. Mesela zahir olan, açık olan haramların haram oluşu. Farzların farz oluşu gibi. Ayrıca bir kimse bunları cehalet ve tevil nedeniyle inkar ederse kendisine hüccet ikame edilinceye kadar tekfir edilmez. Bakın diyor ki furu ve usulü nasıl ayırıyor bazıları? Diyor ki usul meseleler kafir olursun ya hakkında kat'i nas olan şeylerdir. İbn-i diyor ki böyle bir ayrım yaparsan hakkında nice kat'i nas olan meseleler var. Cehalet özür görülmüştür. İçkinin hakkında kat'i nas yok mu? Zinanın hakkında kat'i nas yok mu? Uluvun hakkında kat'i nas yok mu? Zannî mi diyeceğiz bu naslar? Bak mesela zinayı helal görenler oldu sahabeden gelecek nakiller. Ne yapacağız? Bilmiyor zinayı. Uygulamıyorlar hükmü. Nitekim İbni Ömer zamanında içlerinde devam ediyor. Bak bunu söyleyen İbni Teymiye. Kudami İbni Mezun adlı sahabenin de bulunduğu bir grup, tek bir de değil bir grup içkiyi helal saymış ve onu kendilerine helal görmüşlerdir. Ancak sahabe onları tekfir etmemiştir. Aksine onlara hatalarını açıklamış. Onlar da tevbe edip hatalarından dönmüştür. Aynı şekilde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bir grup Ramazan'da fecir doğduktan sonra beyaz iple siyah ipi ayırt edinceye kadar yemeye devam etmişlerdir. Ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları tekfir etmek bir yana günahkar olarak bile gö görmemiştir. Halbuki onların hataları neydi? Kat'i meselelerden de diyor. Yine Müslüman olan bir adamı öldüren Usami İbni Zeyd'in hatası da kesindi. Aynı şekilde sürüsünün başında bululan bir adam ben Müslümanım demesine rağmen öldürülüp malını alan grubun hatası da ne? Kesindi. Yine Cüzeymi oğulları ile savaşıp mallarını alan Harid İbni Velid de kesin olarak hatalıydı. Aynı şekilde koltuk altlarına kadar teğemmüm alan grup ve cünüplükten kurtulmak için hayvanların toprağın üstünde yuvarlanması gibi yuvarlanan Gusun niyetiyle teğemmüm. Ammar. Hatta cünüp olan ancak teğemmüm alan ne de namaz kılan grup kesin olarak hatalıydı. Kat'i meselelerde hata ettiler. Günümüzde de uzak yerlerde yaşayan bir toplum Müslüman olsa ancak hazın farz olduğunu veya içkinin haram olduğunu bilmeseler bu konuda onlara ceza uygulanmaz. Dikkat edin uzak bir örnektir. Yakında olsa aynı. Kudami ibn-i verdi. Bakın düşünün tabi. Aynı şekilde cahletin hakim olduğu bir yerde yetişmiş olanlar da böyledir. Sadece örnekler veriyor, yani ilimin hakim olduğu yer böyle değildir demiyor. Hadi dikkat edin. Yani örnekleri veriyor, ha? O yüzden, o yüzden bakın Kudamebilmezun kimin arasındaydı? Nitekim Ömer zamanında bir kadın zina eder, zina ettiğini itiraf edince Osman bu kadının zina ettiğini, onun haram olduğunu bilmeyen biri gibi açıkça söylüyor der. Neticede sahabe kadının zinanın haram olduğunu bilmediğini öğrenince ona ad cezası uygulamazlar. Evet. Halbuki zinayı helal görmek kesin hatadır. Evet. Bak haramı helal, daha, daha nasıl açık bir şey olsun. Evet, bu sizin eseriniz olur şu an beğeniyorsunuz değil mi? Sizin yo yo i̇bn Teymiye devam ediyor. Hepsi İbnü Teymiye'nin sözü. Evet. Baştan beri hepsi. Kaynağını da vereceğim en sonunda. Sayfa numarasına kadar vereceğim inşallah. Evet. Bakın biraz uzun tutuyor. Bunların hepsi İbnü i Teymiye'nin sözü. Hepsi hepsi. Nerede söylüyor bunu? Mesailü'l de, Bir de Mecmu'l Fetava 23 cilt 346'dan itibaren söylüyor. bunlar hepsi İbnü Taymiyye'nin hiçbir benim sözüm değil. Bakın altında Arapça Türkçe koymuşum. Okumuyorum uzamasın diye tek tek. Tek tek tercüme, tek tek tercüme yaptım ha. Vallahi bitince de o da bitince ne zaman olduğunu bilmediğim için şu Arapça Osmanlıca'yı keder nefze biraz daha sadeleştirip işte Türkçe'ye çevirsin. biraz daha olursa tamam, tamam. gece Türkçe hük bulursunuz. Allah da, razı olsun. Ama biraz daha avamın anlayacağı bir İnşallah. Ama tercümenin biraz dışına çıkmak gerekiyor. Çünkü İbnü't-Teymiye ilmi ağır ifadeler kullanıyor. Şudur kapalı mevzusu özellikle Hı. o harf tutanızı kitabında bulursunuz. İnşallah, inşallah. Yani evet. icabında size bin uska yollarız hepiniz okursunuz. Anladığınızda bir düzeltme yaparsınız, kontrol edersiniz. Böyle paslaşma da olur inşallah. Hiçbir sıkıntı olmaz inşallah. Yani mesela şuraları anlamadık, şurası şöyle olsun yapılabilir inşallah. Daha sonra i̇bn Teymiye devam ediyor. Daha sonra diyor ki, bu taksimi yapanlardan bazıları da bu iki taksim arasında üçüncü bir fark olduğunu zikrederek şöyle demişlerdir. Usul meseleleri akıl vasıtasıyla bilinen konulardır. Hani fıtrat, akıl, delalet ediyor diyorlar ya. Aklın kendi başına idrak edebildiği her ilmi mesele, mukalifet edenin küfrüne ya da fıskına hükmedildiği usul meselelerine dahildir. Böyle tarif ediyorlar. Furu meseleler ise şeriat vasıtasıyla bilinen konulardır. Mesela birinci kısma ilahi sıfatlar ve kader, ikinci kısma da şefaat ve büyük günah işleyenlerin cehennemden çıkacak olmaları örnek verilir. Mesela usulü meseleye neye örnek veririz diyorlar mesela. İlahi sıfatlar, kader, ikinci kısma da şefaat, büyük günah gibi. Bunlara şöyle denir. Söylediklerinizin tam tersi olması daha uygundur. Çünkü küfür ve fısk şer'i hükümlerdir. Aklın kendi başına idrak ettiği hükümlerden değildir. Zira kafir, Allah ve Resulünün kafir dediği, fasık da Allah ve Resulünün fasık dediği kimselerdir. Aynı şekilde mümin ve müslüman da Allah ve Resulünün mümin ve müslüman dediği kimselerdir. Sonra devamen diyor ki daha sonra, Aklın kendi başına idrak ettiği konulara gelince, örneğin tabii olaylar böyledir. Mesela falan hastalığa, falan ilacın, İyi gelmesini bilmesi gibi. Bunu aklıyla bilir. Çünkü böyle bir konu tecrübeyle, kıyasla ya da bunu kıyas ve tecrübe yoluyla öğrenmiş ve doktorları taklit etmekle bilir. Matematik, mühendislik ve benzeri konular da böyledir. Bunlar akıl vasıtasıyla bilinen meselelerdir. Ferd, cevher, cisim tena, e, temasülü yani benzeşmesi ya da farklı olması azaların bekasının mümkün olup olmaması ve benzeri konularda akıl vasıtasıyla bilinir felsefik olaylar. Durum böyle olunca bir kimsenin mümin ya da kafir, adil, dindar ya da fasık olup olmaması akli meselelere değil şari meselelere dahildir. Zira peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine karşı çıkan birinin kafir olmaması ama başka birinin akıl vasıtasıyla bilindiği, iddia ettiği bir şeye karşı çıkanın kafir olması nasıl mümkün olabilir? Eğer akıl bunu gösterdi. Görüyor musun Rabbani sözü? Zira peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hani diyoruz ya usulle furu ayranlar bir görüşten. Furu şeriatın tayin ettiğidir. Akıl. E, e, usul akılın delalet ettiğidir. Böyle dersek şu kapıya çıkıyor diyor. Zira peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine karşı çıkan birinin kafir olmaması. Neden kafir olmaması? Çünkü ona göre Furu'da mukarefet ediyor. Ama başka birinin akıl vasıtasıyla bilindiğini iddia ettiği şeye karşı çıkanın kafir olması nasıl mümkün olabilir? Hem sonra bir kimse matematikte, tıpta var. Kelam ilminin inceliklerinde hata ettiği için tekfir edilebilir mi? Hiç. Bunu nerede söylüyor İbn-i Teymiye? minhac Başka bir yerde şöyle diyor İbn-i Teymiye. Devam ediyor. Bakın bu da başka bir nakil. Müminlerden hakkı bulmak üzere içtihat edip de yanılan kimsenin hatasını Allah bağışlamaz. Şimdi biz neyin nakillerini yapacağız dedik? Karışık. Câretin özür olduğu, furu ve zahir ayrımının hata olduğu veya bu ayrımı doğru kabul ede etmenin nispi olarak ayırdığında doğru olduğu. Mesela furu ve usul meseleleri nispidir. Kimine usul olan kimine furu olur bunların nakillerini yapıyoruz. İbn Teymiye diyor ki bakın, müminlerden hakkı bulmak üzere ijtihad edip de yanılan kimsenin hatasını Allah Teala bağışlar. Bu hatası ne olursa olsun, ister ilmi meselelerde olsun yani bütün itikad, isterse de ameli meselelerde olsun fark etmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ile müctehid İslam alimlerinin cumhuru bu görüştedir. Bak icmaiz zikretti mi? Peygamberin ashabı bu görüştedir dedi. O yüzden diyoruz. Bir de İslam alimlerinin. Bak o Selefle ehl-i sünnet, gayri ehl sünnet ayırmıyor. İslam alimlerinin de cumhurunun görüşüdür. Bak nasıl sahabeye nispet etti. <gülüyor> Necdiye hepsi şas. Pe, o yüzden diyoruz icma var. Yani derslerin başlarından beri çok naklettim icma. Hani değil mi? Mesela işte eee Bunlar cahil değildi ve sairı bilmesi şart. Ki gelecek zaten. Daenakiller de gelecek. O yüzden diyor ki, hatası ne olursa olsun ister itikadi ilmi, itikadi meselelerde ister ameli meselelerde olsun fark etmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ile müctehid İslam alimlerinin cumhuru bu görüştedir. Arapçasını okuyayım. Burası önemli. Ha zalizi aleyhi eshabun nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve cemahiru emette'l İslam. Onlar dini meseleleri inkarı küfre götüren konularda oluşan usul ve inkarı küfre götürmeyen e, konulardan oluşan furu şeklinde kısımlara ayırmamışlardır. Görüyor musunuz? Bu meselelerden bir grubu ayırıp ona usul meseleleri adını verme ve diğer bir kısmı ayırıp ona da furu meseleler adını verme şeklindeki bir ayrımın ne sahabe, ne de ona güzellikle uyan tabiine ne de müştehit İslam alimlerine dayanan hiçbir aslı yoktur bir icmada sözden. Aksine bu Mutezile ve benzeri bidat ehlinden alınmıştır. Kitaplarında böyle bir ayırma yer veren fakihler de bunu onlardan almıştır hataya düşerek. Müteahhir zihniyet. Bu kendi içinde çelişkili bir ayrımdır. Zira bu ayrımı yapan birine şöyle sorulur. Hata edenin kafir olduğu usulü meselelerinin tamamı nedir? Onlar onlarla furu meseller arasındaki fark nedir? Şayet usul meseleleri itikadla ilgili konulardır. Furu meseleler ise amelle ilgili konulardır derse ona şöyle denir. İnsanlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbini görüp görmediği konusu ve itikada soktun. Osman'ın e, Osman mı yoksa Ali'nin mi daha üstün olduğu konusunda bunlar ameli meseleler değil. Kur'an manalarıyla ilgili yine birçok konuda ve bazı hadislerin sayı olup olmadığı konusunda ihtilaf etmişlerdir ki bunların hepsi de itikadi ilmi meselelerdendir. Ve hiçbirinde de ittifakla küfür söz konusu değildir. Namazın, zekatın, orucun ve haccın, farz, fuhşiyatın ve içkinin haram olması da ameli meselelerdendir ki bunları inkar etmek ittifakla kafir olur. Hüküm olarak. Bak görüyor musun? Bu sefer furu dediğin bak bunları kafir olur ittifakla. Değil mi hüküm olur Çünkü İbn-i Kudam-i i̇bn bak dedi ki bunları kafir görür. Ne bu? Bak içki, İttifakla kafir olur dedi. Ama yine ne diyor Kudame İbn-i Mezun muayyenin dediğinde şey değil. Ya. Bak ittifakı zikretti. Senin furu dediğin şeylerde de kafir olabileceğine dair. Şayet usul meseleleri kesin olan meselelerdendir derse ona da şöyle denir. Ameli meselelerin birçoğu vardır ki öte yandan ilmi meseleler içinde kesin olmayan pek çok meseleler vardır. Bir meselenin kesin ya da zanlına dayalı olması geliyor nokta izafi bir konudur bir şeyin görecelidir. Evet, görecelidir. Yani bir meselenin kesin ya da zannî olması görecelidir. Nice alimler vardır o konu hakkında o kadar nasl biliyor ona göre kat'î oldu. Sen bilmiyorsun sana zannî oldu. Arapçasını okuyayım. "Wa kawnul mes'aleti kat'iyeten ev zanniyeten huwa minel umuril izafiyeti." Bir meselenin kesin ya da zanna dayalı olması izafi bir konudur. Zira bir mesele kendi içinde kesil kesin delile sahip olan bir kimseye göre kesin olabilir. Mesela peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir nası işiten ve onun kastının ne olduğunu bilen için o mesele kat'idir. İster yoldan e eziyet verecek şeyi kaldırma olsun. yol olun. Şimdi bir insan gerçekten o nasları anlasa ve peygamberin onun söylediği hükmüne varsa buna rağmen inkar etse ne olur? Kafir. Kafir olur. Bak yoldan eziyet verecek şeylerde bile Ambedin. değil mi? O yüzden İbn-i Teymi onu soruyor. Zira bir mesele kendisi için kesil delile sahip olan kimseye göre kesin olabilir. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir naslı işiten ve onun kastının ne olduğunu bilen, e ne olduğunu kesin olarak bilen kimse böyledir. Başka birine göre ise bu mesele, bak aynı mesele, başka birine göre ise bu mesele kendisinin nas ulaşmadığı için veya ona göre zayıf olduğu için ya da onun delalet ettiği manayı anlayamadığı için fehmi lücce ücreti anlaması kesinlik bir yana zam bile ifade etmeyebilir. Gördünüz? Aynı mesele adama ne oldu? Kat'i oldu. İnkar etse kafir oluyor. İkinci bir adama göre bazen bu adam dikkat edin, bırak bu hükümün hakkında kat'i olması, zan bile ifade etmeyebilir diyor bazen. Neden? Gerekçelerine bak. bir, Nas ulaşmamış olabilir? Bunlara göre ulaşması da kafir ya. İki, zayıf olabilir. Üç, hadis sahihtir ama anlayamamıştır diyor. yarıyor hmm. musunuz? Arapçasını okuyayım bu da güzel. Ve inde raculin, bir adamın yanında da la tekunu zanniyyeten fadlen an en yekune katiyyeten li ademi buluğu nassi iyyahu ev li ademi subutihi indahu ev li ademi temekkunihi minel ilmi bi delaletihi Anladık mı? <gülüyor> bu da FETEVA'da. 23. E, ciltte 346'dan 347'ye kadar. Bu iki sayfaya. Türkçe 7. cilde mi? Yok. 9. cilde kadar çevrilmişti. İnşallah devamını bekliyoruz. Hmm. İnşallah. Şeyhul İslam İbn-i diyor ki bir nakil daha bakın devam ediyoruz. Söyleyenin kafir olduğu sözler de böyledir. Söyleyenin Kafir olduğu sözler de böyledir. Yani ne demek böyle? Geçmişte bir şey anlattı ya. Şöyle ki kişiye hakkı bilmeyi sağlayan naslar ulaşmış olabilir. Bak nasıl ulaşsa da diyor cahil görüyor musunuz? Nas ulaşmış olabilir veya şey nas ulaşmamış olabilir pardon. Veya ulaşmış olabilir ama ona göre sabit olmayabilir. Arafçasını okuyayım mı? Rabbani'dir. <gülüyor> veya onu tam anlayamamış olabilir fahm el ceh veya لم يتمكن من فهم هادر fahm el anlaması nasıl şart bak, ve kad bak subhanallah kad yakunu kad aradat lehu şubuhatun ya'zuruhullah biha veya veyahutta Allah Taala'nın mazur göreceği bir takım şüphelere kapılmış olabilir şüpheler arız olmuş olabilir o halde müminlerin hakkı bulmak üzere içtihat edip de yanılan kimsenin hatasını Allah Teala bağışlar. inen makan bu hatası ne olursa olsun. Bak ister ilmi akidevi meselelerde ister ameli meselelerde olsun fark etmez. Arapçasını da okuyayım. Sevaun kane fil mesailin nazariyeti evil amaliyeti. İster nazari meselelerde olsun İster ameli meselelerde olsun fark etmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ile İslam alimlerinin cumhuru bu görüştedir. Yine icma mı? El mesailül mardiniye yine bu da. Bir başka yerde şöyle der. Bakın aynı şekilde bir şeyin dinde kesin ve tartışmasız olarak biliniyor olması izafi bir durumdur. Dinde bilinmesi zorunlu olan şeyler izafi bir durumdur diyor. Bakın. Arapçası fekeunu şey'i ma'luman min din daruraten emrun izafiyun. Görüyorsunuz aynı şekilde bir şeyin dinde kesin ve tartışmasız olarak biliniyor olması izafi bir durumdur. Zira İslam'a yeni girmiş biriyle şehirden uzak bir çöl ortamında yetişmiş kimse o şeyi kesin olarak bilmek bir yana hiç bilmiyor olabilir. Yine çünkü onlara göre ne bilmesi de ne müşrik zaten. Yine pek çok alim peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin seyif secdesi yaptığını diyeti sahabenin ödemeyeceğine bazı fıkhı meseleler geçiyor. Hadis'te uzatmayayım onları. Vesaire vesaire hükmettiği gibi konunun uzmanlarının kesin olarak bildiği meseleleri kesin ve tartışmasız olarak bilirler. ilmi bazı meseleleri. Ama ekserun nas la ya'lemuhu elbette. Ama insanların çoğu da mutlaka bilmez bunları. O nice meseleler vardır mirasta. Alimlerinde kat'i sonuç avam ne bilsin onu. Bak alimlere göre kat'i meselelerden oldu. Avama göre olmadı. Bakın devam ediyoruz. Bu nakilde değiştirelim. Biraz İbn-i Teymiye şey olmasın hep demiyor. Sadece İbn-i Teymiye'den getiriyoruz. Neler neler var. İbn-i Kudame el-Makdis'i Kim bu? Hanbeli alimlerinden muhakkik allamedir. Bütün ümmetin kabul ettiği, ehli Sünnetin kabul ettiği büyük bir nedir? Ehli Sünnet alimi. Muhni gibi birisi var. Ümmete imam olmuş eserlerden bir tanesidir. İbn-i Kudam-ı El-Makdis'i Mughni'de seleften bazı haramları tevil ederek helal sayan ancak tekfir edilmeyen bir gruptan söz ettikten sonra diyor ki haramları helal yapana, ha. Yani diyoruz ya hakimiyet tevidi haramı helal helale haram yapıyor bu Tayyip. Bakın dolayısıyla diyor başlıyor şimdi. Böyle bir söz konusunu yapıyor neyi? Bunların haramı helal helale haram yapıyorlar bazı sahabeler bazı insanlar tekfir edilmiyor. Onu söz konusu ediyor ve diyor ki Dolayısıyla durumu onlar gibi olan kimseler hakkında da onlara verilen hüküm verilir. Yani sahabe olup olmaması fark etmez. Aynı şekilde bilinmesi mümkün. Normal olan herhangi bir şeyi bilmeyen cahil kimsenin durumu da böyledir. Kat'i meselelerde dedi, normal şeyler dedi. Kendisine o husus anlatılıp, bak yetmiyor, şüphesi giderilmedikçe. Aslında Kafir olduğunu hükmedilemez. Bundan sonra o şeyi helal saysa o zaman, o zaman kafir olur. Şüphesi Allah giderildikten Allah sonra. Allah Bunu nerede söylüyor? Mugni. 12. cilt 277. sayfa. Mesela say, söylediğim naslardan bir tanesi de buydu o şeyhe. Tamam. O, e, söylediğim nasları e, geldikçe söylerim size arada neleri söyledim. Bir sürü nakil yaptım. Çünkü onunla buluşacağım. önceden bildiğim için hazırıp getirilemiştim. Bizzat böyle Arapçası ile verdim onu. Şeyhin bakıp hatırlamadığı eserden Mugni miydi? Mesela muhni defalarca okumasına rağmen. Yine İbni Teymiye diyor ki bakın Allah ve Resulüne mutlak olarak iman eden ancak kendisine doğruyu açıklayacak ilim ulaşmayan kimsenin muhalefet edenin kafir olacağı hüccet ikamesi onun aleyhine sabit olmadıkça kafir olma, olduğuna hükmedilmez. Çünkü pek çok insan Kur'an'da yaptığı tevillerde hata edebilmekte kitap ve sünnete geçen pek çok manalardan habersiz olabilmektedir. Hatta hata ve unutmanın sorumluluğu hani dedim ya unutursak hata edersek bizi bağla bak nasıl delil getiriyor. Hata ve unutmanın sorumluluğu bu ümmetten kaldırılmıştır. Küfür de ancak açıklamadan sonra olur diyor. Bunu mecmul fetava 12. cilt 523 524. Bu çok önemli kardeşler. İbn Teymiye'nin ininde hüccetin ikamesi sadece Kur'an'ın ulaşması değildir. O yüzden ne diyor? Çünkü diyor pek çok insan Kur'an'da yaptığı tevillerde hata edebilmekte. Demek Kur'an ulaştı Hüccet kalkmıyormuş görüyorsunuz. Evet, evet. Kitap ve sünnette geçen pek çok manalardan da habersiz olabilmektedir diyor. Demek ki Kur'an'ın ulaşmış ama tevil yapıyor bu adamlar. Ulaşması hücceti kaldırmıyor. Yine Kur'an'ın ulaşmış ama manalarını anlamamış. İbn-i göre bakın. Yine bu hususta diyor ki muhalefet edenin kafir olacağı hüccet ikamesi olacak. Yani her hüccet ikamesi değil. Şüpheler kaldırılacak, anlayacak şubelerini defedeceğin, işte İşte diyor ki bunlar aleyhinde sabit olmadıkça kafir olduğuna hükmetmez. <gülüyor> Devam ediyoruz. Kim? Abdurrahman Nasr Es-Sadi. Allame İbni Hüseymin'in şeyhi. rahmet Amin. Evet. Bakın kitabında bir münazara açıyor diyor. Münazara ile size bir şey anlatacağım. Diyor ki <gülüyor> münazaratun fi tekfiri şaksil muayyeni bisuduri ma yücebu el kufr anhu. Kendisinden küfrü gerektiren bir şey sadır olan belirli bir şahsın tekfiri hakkında münazara. Öznünü tercih ediyor onların şüphelerini getirip cevap veriyor ve en son şey cevap veremiyor özürlü gören, şey özürlü görmeyen öyle bitiriyor. Tamam mı? Diyor ki bakın zikri geçen şahıslardan münazara eden iki şahıstan biri şöyle dedi. Diyor ki kitap, sünnet bu cehaleti özür görmeyen kişi. Bunu münazara olarak veriyor bize Sade. Kitap, sünnet ve Müslümanların icması şuna delalet etmektedir. Bak yine icmayı cehaleti özür görmeyen zikretti Sade diyecek ki şimdi tam tersine icma var. Bir icnama daha nakletmiş oluyoruz. Tamam mı? Dikkat edin şimdi. Cehaleti özür görmeyen diyor ki Kitap, sünnet ve Müslümanların icması şuna delalet etmektedir. Allah Teala'nın dışında melek, nebi, salih zat, put ya da başka herhangi bir varlığa dua eden kimse Allah'a inkar etmiş kafir ve müşrik olur. Allah'a inkar etmiş ve kafir ve müşrik olur. Ve cehennem ateşinde ebediyen kalır. Bu dinde kesin ve tartışmasız olarak bilinen ve inkarı mümkün olmayan hususlardan biridir. İnsanlardan herhangi bir kimse böyle şey yaptığı takdirde müşrik ve kafir olur. Muhalif söylüyor abi onun sözü. Bu konuda inatçı, cahil, tevilci ya da mukallid olması arasında hiçbir fark yoktur. Bu sebepledir ki, gerekçeyi de söylüyorum, bu, bu sebepledir ki allah Teala bütün kafirleri kafir olarak nitelendirmiştir. Ve e, ne tabi olanlarla tabi olanlar arasında da ne de inatçılarla cahiller arasında bir ayrım yapmamıştır. Ve şöyle demiştir, aksine onların şöyle dediklerine haber vermiştir. Biz babalarımızı bir gün üzerine bulduk ve biz de onların yolundan gidiyoruz. Şunda hiç kuşku yok ki, Onlardan birçoğu hak olduklarını zannediyorlardı. Nitekim Allah Teala Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Şeyh'in bana getirdiği reddiyelerden. Bunlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatı boşa giden insanlardır. İşte onlar Rablerinin ayetlerini inkar eden kimselerdir. Tekfir edilmeleri onların yaptıkları işin iyi olduğuna inanmalarına mani olmamıştır. Hala şüpheleri getiriyorlar. İşte aynı şekilde Allah'tan başkasına dua eden ya da Allah'tan başkasının güç yetiremeyeceği konularda başkasından yardım isteyen kimse de müşriktir, kafirdir. İster inat etsin etmesin, ister delili bilsin bilmesin fark etmez. Yahudi, Hristiyan ve diğer kafirlerin cahillerinin tekfiriyle İslam'a mensup olsalar bile şirk koşan cahillerin tekfiri arasında ne fark vardır ki? Hatta cehalet nedeniyle bile olsa dirilişi inkar edenleri tekfir etmekle Allah'tan başkasına dua eden, sığınan ve ondan Allah'tan başkasının güç yetiremeyeceği ihtiyaçları gidermesini isteyen kimseyi tekfir etme arasında ne fark var ki? Hepsi de kafirdir. Peygamber de apaçık bir tebliğ getirmiştir. Kendisine Kur'an ulaşan kimse hakkında ister anlasın ister anlamasın delil sabit olmuştur. Diğeri de şöyle dedi. Kim? Câlet'i özür, bu özür Ha Buraya kadar özür görmeyen. Diğeri de şöyle dedi. diyor Şeksati. Kendi görüşünü yani. Münazara şeklinde. Veriyor. Diğeri de şöyle dedi. Senin kitap, sünnet ve icmanın deravet ettiğini söylediğin, Allah'tan başkasına dua etmenin ve ondan yardım istemenin şirk ve küfür olduğu, sahibinin de ebediyen cehennemde kalacağı hususunda hiçbir şüphe yoktur. Yani hüküm olarak bunların küfür olduğunda Hiçbir şüphe yok. Evet. Ancak senin Yahudiler, Hristiyanlar ve peygambere iman etmeyen ve onu tasdik etmeyen bütün kafir gruplar içindeki cahilleri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden onun her konuda söylediklerinin doğru olduğuna inanan ve ona itaate sarılan, sonra da Allah'tan başkasına dua eden ve şirk koşan, ancak bu yaptığının şirk olduğunun farkında olmayan, aksine bunun dua edilen zatı tazim etmek olduğunu ve dinen emredilen bir husus olduğunu zanneden cahillerle bir tutmana gelince, Yahudi ve Hristiyanları böyle bir Müslümanlık değil, bir tutmana gelince, bir, bu iki grubun aynı olduğu yönündeki bu iddan apaçık bir yanlıştır. Nitekim kitap, sünnet ve sahabe ile tabinin icması da bu iki durumun birbirinden ayrı değerlendirileceğine delalet etmiştir dedi. Bak, evet. bir sadi, bir evet, sadi bir icma daha ne yaptı? Beyan, Beyan etti. Şöyle ki diyor, devam ediyor. Şöyle ki Yahudiler, Hristiyanlar ve bir tür kafir gruplar içerisindeki cahillerin kafir olduğu dinde tartışmasız, kesin olarak bilinen ve inkar, inkarı mümkün olmayan hususlardandır. Bakın asli kafirle. İslam'a girip de şirk de ne yaptı? Ayırdı. <gülüyor> ancak peygambere iman eden, söylediği her sözde onu tasdik eden ve onun dinine bağlı olan, ancak itikatta veya sözde ya da amelde cehalet, taklit ya da tevil nedeniyle hata eden bir kimseye gelince Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey Rabbimiz şayet unutursak ya da hata edersek bizi sorumlu tutma. Söylediğim ayet en büyük delildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetin söz ve itikat alanında hataen hata ederek, unutarak ve ikrah baskı altında yaptıkları şeyler küfür bile olsa affedilmiştir. Yine şöyle denir. Bu sayılanlara inanan ya da onlarla amel eden kimse kafirdir. Ancak bazı şahıslarda o şeyin küfür ve şirk olduğu bilin şirk olduğunu bilmemesi dolayısıyla tekfir edilmelerine teşkil, engel teşkil eden bir mani bulunabilir. Dolayısıyla da bizim o kişi hakkında küfrü itlak etmeden önce durup düşünmemiz gerekir. Her ne kadar biz o sözün küfür olduğuna şüphe etmiyor olsak bile söz konusu maniden dolayı böyle davranmamız şarttır. Sahabe ve tabi'in bidatlar konusunda böyle yapmıştır. Sahabenin ameli bu yöndedir. Allah. Çünkü onların zamanında baş gösteren haricilerin bakın neleri örnek veriyor. Mu'tezilenin, kaderiyenin ve benzerlerinin bidatları gibi bidatlar kitap ve sünnetten bazı nasların reddini, yalanlanmasını ve tahrif etmesini içermekteydi ki bunlar küfürdür. Bunların bu itikatları, değil mi? Küfürdür. Çünkü neden? Kur'an'ın tahrif edilmesini, yalanlanmasını gerektirir. Kur'an Allah'ın kelamı diyor mu'tezile yok diyor. Doğru mu? Evet. Sahabeler böyle ecir sahibidir, böyle cennete girecek Onlar diyor hayır kanı helaldir diyor Gibi, bunlar Kur'an'ın yalanlanmasını Gerektirir ki bunlar kafi meseleler Şimdi Sahabenin kanının Sahabenin kanının Haram olması kafii demek küfürdür ya Küfürdür yani Allah kafi Anlattı demek küfürdür ya Onlar ki diyor onlara güzelce Tabi olan ırmaklar altından cennetler bunlardan ne yapacağız? Ashabıma söylemeyin bunları ne yapacağız? Bu kadar rivayetler var sahabe hakkında ne yapacağız? Peygamber onlarla beraber olan aralarında merhamet sahibi, kafirlere karşı Bunları ne yapacağız? Neler neler var? Bakın ne diyor gerekçe olarak? Nasıl ilmi davranıyor? Çünkü onların zamanında baş gösteren haricilerin, mutezilenin, kaderiyenin ve benzerlerinin bidatları gibi bidatlar, kitap ve sünnetten bazı nasların reddini, yalanlanmasını ve tarif edilmesini içermekteydi ki bunlar küfürdür. Ancak sahabe onları yaptıkları tevil nedeniyle bizzatı fert bazında tekfir etmekten geri durmuştur bakın Arapçası lakin imtenu geri durdular imtina ettiler min tekfirihim bi ayanihim li vucudi tevili tevilin bulunması nedeniyle haricilerin şefaat naslarını yalanlamaları şefaat inkar ederler ya mutezile gibi mutezile'de biraz tafsil var büyük günah sahiplerinin Müslüman ve Mümin olduklarına delalet eden nasları yalanlamaları sahabe ile diğer Müslümanların kanlarını helal saymaları haramı helal helali haram yaptılar ve mutezilenin büyük günah, sahipleri hakkındaki şefaatleri, şefaati yalanlamaları, kaderi reddetmeleri, Allah'ın kaderi reddetmeleri, Allah'ın sıfatını tahtil etmeleri ve benzeri gibi diğer görüşleriyle Allah'tan başkasına dua etmenin ve ondan başkasından yardım istemenin caiz olduğunu söylemek arasında ne fark var? Onları tekfir etmiyor zaman bunu da etmeyeceksin. Şeyhul İslam devam ediyor. Şeyh Sa'de, Şeyhül İslam'ın sözünü getiriyor. Diyor ki Şeyhül İslam İbn-i Teymiyyye erreddu alel bekri erreddu alel bekri erreddu alel eknai ve benzeri gibi birçok kitabında kendilerine işaret edilen şeyhlerden bu tür hususların vuku bulmasından bahsederken bu konuyu açıkça ifade etmiştir. Evet. Şöyle ki onların cehaletlerinin ağır basması ve ilahi cehaletlerinin dediği Kur'an hafızları ha, abi, sürü hadis hafızı bunlar. Şöyle ki onların cehaletlerinin ağır basması ve ilahi ilimlerdeki bilgilerinin az olması nedeniyle inkar edenin kafir olacağı delil onlara açıklanmadıkça tekfir edilmelerinin mümkün olmadığını söylemiştir. Onun sözleri meşhurdur ve bilinmektedir İbn-i Bundan anlıyoruz ki İnat değil de cehalet, taklit veya tevil nedeniyle bu tür şeylerin içine düşen kimse ne kadar her ne kadar ondan sadır olan bu şeyler küfür olsa da zikri geçen maniden dolayı onların bizati kafir olduğunu hükmedilmez. İlk şahıs şöyle dedi cevap verdi. Tekfiri, cehaleti özür görmeyen. Tamam Münazara devam ediyor. Diyor ki tamam da Allah Teala'nın ey Rabbimiz şayet unutur ya da hata edersek bizi sorumlu tutma buyruğuna ve Allah'ın bu ümmeti hata yaptıklarından dolayı sorumlu tutmayacağı meselesine gelince bu sadece furu meselelerdendir. İçtihadi meselelerdendir. Bir şey <gülüyor> hani az önce söylemiştim ya. <gülüyor> yani buna şey diyor. Yani bunlar şöyle dua etmiş oluyor. Ya Rabbi bizi şunlarda büyük şeylerde başlama ufak Allah şeylerde şey. bağışla. <gülüyor> Hep şüpheleri böyledir. Usulü dine dahası mutlak olarak dinin aslı olan tevhide gelince bu konudaki hata ya da kasıt aynıdır. Aralarında bir fark yoktur. Nitekim kafirleri taklit edenlerin tekfirinde bunları söz etmiştik. Bak Allah tek, taklit ettikleri için ettikleri halde tekfir etti diyor. Halbuki bunlar aslı kafirler için. O yüzden birazdan gelecek. İmam Ahmet diyor bunlar tekfire taklit ettiği için kafir değildir. Yine İbn-i vesaire. Çünkü al, al Kur'an'ın gereğini yaptılar. İzzikir ehline sordun dedi. Gitti cübbeliye sordu. Evet sizin bu şahıs peygamberi tasdik ediyor ve ne? Yok illa fevzanı bulacaksın ona geri gideceksin gece gündür. Siz bu şahıs peygamberi tasdik ediyor ve ona itate bağlıdır sözüne gelince bu kabul edilemez. Onların şüphesi bu. Zira Allah'ı tevhid etmenin dua ve yardım dileme ile diğer ibadet türleri konusunda onu birlemenin farziyeti konusunda onu yalanlayan bir kimse onu nasıl tasdik ediyor olabilir ki? İtaatlerin aslında dinin esasında ve tevhid konusunda peygambere isyan eden, dolayısıyla da Rabbini unutup ondan, baş, baş, ondan başlasına dua eden ve onlardan yardım isteyen, alemlerin Rabbinden yüz çevirip kalbiyle, mahlukatla yönelen bir kimse nasıl ona itaatle bağlı olabilir ki? O zaman uluvi inkar eden nasıl itaatle bağlı olabilir ki? Nerede bağlılık, nerede tasdik diyorlar. Kuru iddia, hakkında delil ve kanıt ortaya konulmadıkça makbul değildir sizin şüpheleri devam ediyor. Sizin haricilerle mutezilelerin bidatlerini ve söz konusu ettiğiniz diğer şeyleri bu konuya benzetmenize gelince bu iki durum arasında çok büyük fark vardır. Bir taraftan resullerin dininin temeli ve davetin esası olan tevhid ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun uğrunda cihat etmiş ve Kur'an neredeyse ne kadar nefse tatlı geliyor değil mi? Kur'an neredeyse başından sonuna kadar onu beyan etmiş, temeller temellendirmiş ve ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Diğer taraftan ise sahiplerinin tevhide Allah'a ve Resulüne iman etmekle birlikte haktan sapmaları, itikatlarında ve amellerinde hata ettikleri bid'atler yani Mu'tazile gibi bunlar ayrı kişilerdir diyor. Bu iki mesele arasında açık fark vardır. Bunları aynı kefeye koyan kimse hatalıdır, doğruyu bulamamıştır. İkincisi şöyle dedi, calete özür gören. Ayette ve diğer şer'i naslarda söz konusu edilen hatanın usulde değil sadece furuda söz konusu olan hata hakkında olduğu yönündeki söz delilsiz bir iddiadır diyor. Zira Allah ve Resulü bu ümmetin affı konusunda usul ve furu meseleleri arasında ayrım yapmamıştır. Hata edersek Rabbim bizi bağışla kabul ettim. Öyle kayıt evet. altına oluyor. hocam. Bizim selefin bidat ehlini tekfir etmedikleri yönündeki sözümüze gelince bu bidat ehlinin tevil ettikleri meseleler sadece usulü din meseleleridir. Özellikle de mutezile ve benzerleri gibi Allah'ın sıfatlarını tatil edenler böyle yaptı. İsim sıfatı neden gördü? Usul meselelerden. Gördük. Bunlar ne diyordu? Bu ulu muluf Furu. 2-3 dakika video çeviriyorlar ya. Tevhidin temeli de Allah Teala'nın kemal sıfatlarını kabul ve yalnızca ona ibadet üzerine kurul değil midir? Hani diyor ya peygamberlerin bütün davetleri Allah'a has. Allah'a ibadete has. Bunu nasıl aynı tutarsın? Peki Allah tabir sayısıyla kukkuru bir varlık mıdır? İsim sıfatlarıyla vardır değil mi? İsim sıfat yoksa Allah yok. Bak o yüzden diyor ki tevhidin temeli, Şehzade'nin Rabbani sözüne bak. Tevhidin temeli tamam ibadete bağlıdır da kime ibadete? Allah'a. Allah kim? İsim sıfatlarıyla var. Başka yok. O yüzden diyor ki tevhidin temeli de Allah Taala'nın kemal sıfatlarını kabul ve yalnızca O'na ibadet üzere kuruldur. O yüzden yani ulum ulum nasıl kafi diyeceksin? Dolayısıyla da ilk kısımda aleyhinde delil sabit olmayan belirli bir kimse, bazı sıfatları cehalet, te tevil ya da taklit nedeniyle inkar ettiğinde nasıl çoğunu tekfir etmiyorsak aynı şekilde cehalet, tevil ya da taklit nedeniyle bazı ibadetleri bir takım yaratılmışlara yapan kimseyi de tekfir edemeyiz. Birinci kısımdaki tekfir olan şey ikinci kısımdaki e, birinci kısımdaki engel ile ikinci kısımdaki engel de aynı şeydir. Ayrıca her iki kısımda peygamber tarafından ortaya konmuş ve ümmete tebliğ edilmiştir. Ancak onun ümmeti içindeki sapkınlar bu iki kısımda ya da birine bu iki kısımda ya da birinde haktan sapmışlar ve peygamberin reddettiği, yasakladığı ve ümmetini sakındırdığı dinde kesin ve tartışmasız olarak bilinen bu yola gitmişlerdir. Dolayısıyla da bu iki kısımda onun getirdiği hususları bilen ona inatla karşı çıkan ve hak kendisine aşikar olduktan sonra muham e, muhalefet eden kimse kafir olur. Bu hususlara zahirde ve batında iman eden ancak bu konularda haktan sapan ve hakkı bilmeyen kimseye gelince böyle bir durumda bu mani mevcutken onun aleyhinde karşı çıkanın kafir olacağı delil ortaya konmadıkça onun küfrüne kesin olarak hükmedemeyiz. Bundan dolayıdır ki biz es sarsarı gelecek birazdan Sarsari, Sofilerin alimleri ve benzeri gibi kendisinden bu tür şeyler sadır olan ve sözlerinde Resul'den yardım isteme, istigasede bulunma, ona dua etme ve ihtiyaçların giderilmesini ondan talep etme ifadeleri yer alan kimseler, kimselere zikri geçen sebepten dolayı mutlak olarak kafir demekten imtina etmekteyiz. Ve onun gibiler Şeyhul İslam'ın daha önce geçen sözünün kapsamına dahillerdir. Yani öz, e, mazur olduklarına. Senin Dirilişi inkar eden kimseyi bu inkarı dolayısıyla tekfir etmekte tavakkuf tereddüt ediyorsunuz. Nitekim Allah ve Resulü böylelerini inatçı olan ve olmayan diye ayırmaksın tekfir etmiştir şeklindeki sözüne gelince buna şöyle cevap veririz. Bunların da hepsi aynı konuya dahildir. Elbabı vahidun ancak ilahi sıfatlar ve tevhid meselelerinde tevil yapılmış ve bu peygamberi her konuda tasdik edenler arasında yaygınlık kazanmıştır. Dirilişin inkarı ise böyle değildir. Çünkü bu durum neredeyse hiç mevcut değildir, mümkün değildir, değil dedim ya. Bu böyle değil, o konuya dahil değil. Çünkü adam zaten Allah'a ibadet niye için ediyor? Ahiret var diye. Tamam? Bununla birlikte böyle bir şeyin diyor, bakın. Burada Sadi'nin şu noktasına katılmadığım yer. Bununla birlikte böyle bir şeyin uzak bir memlekette yetişmiş olsa da ya da yeni Müslüman olmuş birinden sadır olduğu farz edilecek olursa bu durumda o kimseye o konudaki hükümler açıklanır. Ondan sonra da inkar ederse kafir olduğunu ne yapar? Ne yapılır? Hükmedilir. O halde Allah ve Resulüne iman eden, onları tasdik edip onlara itaate bağlı kalan ancak peygamberin getirdiği şeylerin bir kısmını cehalet veya peygamberin onu getirdiğini bilmeme nedeniyle inkar eden kimse her ne kadar bu yaptığı küfür ve böyle bir şey yapan kimse kafir olsa da peygamberin getirdiği şeyleri bilmemek ceha bilmemek, usul ve furu ayrımı yakmaksızın böyle bir şahsın tekfir edilmesine mani teşkil eder. Usul ve furu ayrımı yapmaksızın. Arapçası ne? Min gayri farkın beynel mesailil usuliyeti vel fer'iyye. Kaç dakika oldu? 1 saat, 20. 1 saat 20. Devam. Çünkü küfür peygamberin getirdiği şeylerin tamamını ya da bir kısmını bile bile inkar etmek demektir. Böylece peygamberi inkar eden, kafirleri taklit edenlerle peygamberin getirdiklerinin bir kısmını bilerek veya inatla değil de cehalet ve dalalet nedeniyle inkar eden müminler arasındaki farkı anlamış oldun diyor ve bitiriyor. Bunu fetava es babu hukmul mürtet kısmında söylüyor, mürtedin hükmü babında 443'ten 447'ye kadar. Şeyh Sâdi. Elbani. Silsile'dül Huda ve nur serisi var onun dersleri sesli. Onu da yazıya döküyorlar ilim talebeleri. 616 oğlu kasette diyor ki Soru, Şeyh Elbani'ye soruluyorlar. Şeriatta uyarı ya da hüccet ikame olması meselesinde hüccet ikame olmasıyla onun anlaşılması arasında bir fark var mıdır? Ki bu Allah'ın kulları üzerinde hüccet ikamesinin sebeplerinden biri olsun. Anlamayla arasında. Cevap, derinin anlaşılmasını mı yoksa anlatılmasını mı kastediyorsun diyor Elbani. Soru sahibi anlaşılmasını diyor. Sonra Şeyh devamlı diyor ki Bu konuda fark vardır İkinci bir sözü daha vardı başka kasette Onu unuttum subhanallah o daha, daha böyle acayipti Diyor ki bunda fark vardır Şayet deli bir kimse Ya da Arapçayı anlamayan yabancı bir kimse Vesaire vesaire olsa Ki bu konuda pek çok ihtimal sayılabilir Böylelere hakkında delil sabit olur mu? Tabii ki hayır Senin bu soruna verdiğim bu cevap Bana İslam Üniversitesi'ne ilk geldiğim zaman biliyorsunuz Erbani bir müddet Orada ders veriyorum Medine İslam Üniversitesi'nde Tabii ki hayır. Senin soruna, senin bu soruna verdiğim bu cevap bana İslam Üniversitesi'nde ilk geldiğim zaman bir mecliste gerçekleşen bir münakaşayı hatırlattı. Öğretim başlamadan önce bir gece bazı ilim ve fazilet ehli kimselerle bir mecliste toplandık. Derken bu konu açıldı. Onlardan biri İslam davetinin şu anda bütün dünya ülkelerine ulaştığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti. Yani Kur'an Allah hamdolsun ki bütün İslam ülkelerinde Yayılmakta ve dünyanın dört bir bütün İslam ülkelerinden yayılmakta diğer yerlere ve dünyanın dört bir yanına ulaşmaktadır. Ben de bunu özetle şöyle cevap verdim. Hocam siz diyorsunuz ki Kur'an şöyle şöyle yani böyle böyle bir dağılmış. Ben de sizin dediklerinizin aynısını diyorum. Ancak Araplar bir millet ya da ümmet olarak bugün onların içinde Kur'an'ı anlamayanlar var. Bu konuda siz Alman, İngiliz, Amerikan ve benzeri yabancılardan Arap dilinde olan ve en azından onların diline tercüme edilmemiş olan Kur'an'ı anlamalarını nasıl beklersiniz? Yani mutlak buluğ ölçü değil. O halde Arapça okunan Kur'an'ı dinlemekte olanlar aleyhinde delil nasıl sabit olabilir? Bu onlar aleyhinde delilin ortaya konduğu anlamına gelmez. Bu sebeple ben diyorum ki Delilin kendisine ulaştığı kimsenin onu anlaması şarttır. <gülüyor> Bakın Arapçası. Ve lihaza feena ekulu bi peçete var mı? Burada var. Ekulu de min an yefheme ellezi belegadhu lhüccetu en yefhemeha. Tamam. Diyor ki delilin kendisine ulaştığı kimsenin onu anlaması şarttır. Ben buna... Bu hus bir hususu daha ekliyorum. Diyorum ki, "Leyse kulu men yin kulul hujjete yusinu nakluha, nakla." Delili nakleden herkes onu güzelce de demez. O da ayrı bir bab. Yani evet. evet. Bundan dolayı, belirli bir şahıs hakkında delilin ortaya konması ve onun hakkında falan aleyhinde delil ortaya konmuştur dememiz kolay bir şey değildir. Bu sebeple ben ilim talebelerini, yeni başlayan kardeşlerimizden bizimle beraber, sünnet kitap sünneti, evet, kitap sünnet ve selefi salihinin metodu üzere bu yolda gidenlerden ve hamaset sahiplerinden bazılarına çoğu zaman bu konuda karşı çıkıyorum, hamaset sahipliyorum bunlara. Zira bu, gile, bu gibiler şöyle diyorlar, ben dün gece falan hocayla veya falan doktorla bir araya geldim, akide de doktor gibi mesela, bir araya geldim ve Allah'tan başkasından yardım isteme, istigasede bulunma veya tevesül veya benzeri bir konuda onunla tartıştım. Ona bu caiz değildir, haramdır, şirktir vesaire dedim. Bu kişi bize imam olup namaz kıldırıyor. Ben de ona hüccet ikame ettim. Bu durumda onun arkasında namaz kılmam caiz midir? Ben de diyorum ki en tekeyfete tasavvuru enke aqamte'l hüccete aleyhi. Sen ona hüccet ikame ettiğini nasıl düşünebilirsin? Zira sen daha ilmin başındasın dün bir bugün iki her her ilim talebesinin doktor moktor her her ilim talebesinin kafir ve müşrik bir kimse bir yana yanlış yolda olan bir Müslüman aleyhinde dahi hüccet ikame edile edebileceğini düşünmemiz doğru değil. Ancak her insan gücü yettiği kadar tebliğ etmekle mükelleftir. Onun hakkında hüccetin ikamı olup olmadığına gelince bunun bilgisi Rabbim katındadır. Bu sebepledir ki ben her şahsa delilin anlatıldığını, kavratıldığını ve dolayısıyla da onun aleyhinde delilin sabit olduğunu düşünmüyorum. Ancak ben şunu söylüyorum. Allah'ın kendisi hakkında hüccetin ikamı olduğunu, kendisini açıkladığını ve buna rağmen onu inkar ettiğini bildiği halde bildiği kimse hakkında kıyamet günü cehennemlik olacağı hükmü verilir. Bu sebepledir ki hepinizin de bildiği gibi küfür örtme manasından türemiştir. Yani falan kafir dediğimiz zaman şu demektir. Hakkı öğrenmiş ama sonra ondan sapmıştır. Bu sebepledir ki Allah Teala şöyle buyuruyor. Kendileri de bunlara yakinen inandıkları halde onu inkar ettiler. Nemil 14. O halde hangi kafire Allah'ın delili uğraşır? Kayıtlara bak. Onu iyice anlar. Sonra da inkar ederse işte bu kimse azaba düçar olacaktır. Bu sebepledir ki Rabbimiz ehli kitabın bir kısmı hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilgili olarak şöyle demiştir. Onun kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Değil mi? Cahil falan değil. Onlar Muhammed Aleyhisselam'ın Resul ve doğru sözlü olduğunu ve sadece Araplara değil nitekim bazı Yahudi grupları da böyle demektedir. Bütün insanlara gönderilmiştir. Yani onun Araplara değil ki Yahudi grupları da böyle demektedir. Bütün insanlara gönderilmiş olduğunu biliyorlardı. Daha evet. Onlar onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Ancak buna rağmen kendi bildikleri zatın kendilerinden olacağı ve kendi işlerinden gönderileceği konusunda tasuba kapıldılar. Senin biraz önce geçen sorunun hakkında benim inancım bu yöndedir diyor. Elvan Elvan muna Huda ve Nur 636. Ne kadar yorulmuş, Allah Kaç saat oldu bizim ders? Hmm. Bölüm o iki bölüm koyduk size siteye. bulamamıştım ya. Seni de aslında arayacağım diyordum. Belki sende vardır. Sen mi koymuştun abi? Başka arkadaş mı koymuştun? Vallahi. Bir nakil daha var. O Rabbani. Yani yine buna benzer. Rabbani'ye soru soruluyor. Bilecek, şüphe giderilecek. Bunlara diyor Müslüman muamelesi uygulanır şirk. Kefenlenir, yıkanır. Müslüman mezarlığına göre gö gö gömülür. Şirk de olsa diyor. Dünyada Müslüman ahkam uygulanır diyor bildikten sonra reddetmeyi söylüyor hocam Özel, Hocam öyle diyor ki evet. Aynen. Anlayacak diyor. Bilmesi anlaması demektir diyor. Bakın İbn Kudame rahimeullah ne diyor? Devam edelim. Fasıl açıyor. Haram olduğu konusunda icma bulunan bir şeyin helal olduğuna inanmak. Fasla bak baba. Haram olduğu. Haram da, olduğu konuda oldu icma abi. olan bir şeyde helal olduğuna inanmak. Şimdi bunun özrünü söyleyeceğim. Daha ne kaldı? Hiç. İçki yağın basından. Diyor ki Bak Arapçasını okuyayım. Faslun İ'teqadehille şeyin Ucmiye ala tehrimihi Ucmiye ala tehrimihi Diyor ki Fasıl, domuz eti, zina ve benzeri gibi haram olduğu konusunda icma bulunan hükmü Müslümanlar arasında zahir aşikar olan hükümlerdendir. Zahir bak dinin hem İcma olunan mesele hem de zahir meselelerden gördü bunları. Buna rağmen özür görecek. Zahir olduğu halde. Bak. Müslümanlar arasında zahir, aşikar olan bu da heh, bu da şeyhe söylediğim nakillerden birisiydi. Zahir aşikar olan ve o konuda gelen naslardan dolayı hakkında şüphenin zail olduğu Bak şüpheyi de zail edeceksin ha. Şüphenin zail olduğu, hakkında hiçbir şüphe bulunmayan herhangi bir şeyin helal olduğuna inanan kimse inanan kimse namazı terk eden kimse hakkında zikrettiğimiz hususlardan dolayı tekfir edilir. Görüyor musunuz? Neden dolayı şüphesini izah edeceksin. Hakkında hiçbir şüphe bırakmayacaksın. Görüyor musunuz? Sağ ve bu meseleler Müslümanlar arasında zahir aşikar mesele. Devam ediyor. Masumları öldürmeyi ve mallarını almayı herhangi bir şüpheye de tevil olmaksızın şüpheye de tevil olmaksızın ha. Helal sayan kişi böyledir. Demek ki şüphe ve tevil olsa bunlarda bile. Bak ve in istahalle katlul katlal Masumların ölümünü helal saysa istahalle ve ahaz emvâlihim biğayri şübetin ve lâ tevilin fe Onlar da aynen böyledir. Şayet bu hariciler örneğinde görüyor musunuz nelere geliyor? Hariciler örneğinde olduğu gibi tevil yapılacak teville yapılacak olursa daha önce de zikrettiğimiz üzere fakihlerin büyük çoğunluğu kiracı olan icma var. Fakihlerin büyük çoğunluğu Müslümanların kanlarını ve mallarını helal saymalarına, helal saymalarına ve haramı helal yapıyorlar ve bunu da Allah Teala'ya yakınlaşmak niyetiyle bak ibadet de görüyorlar bunu. Sahabeyi öldürmeyi ibadet görüyorlar. İki şey var. Haramı helal, helali haram yapmak ve bunu ibadet görmek. O yüzden dedim bak bidat Buradan dolayı ibadet gördün mü? Tekfir edemeyiz görüyorsunuz. Yıllarca bu nasları sakladılar ama hayali değil. Hepsi bizzat okuduğumuz aldığımız naslar. Bu naslar Türkçe tercüme edilmiş olsa da demek. Tamam aldım abi şeyi. Masumları evet şayet bu hariciler örneğinde olduğu gibi teville yapılacak olursa daha önce zikrettiğimiz üzere fakirlerin büyük çoğunluğu müslümanların kanlarını ve mallarını helal saymalarına ve bunu da Allah Teala'ya yakınlaşmak niyetiyle yapmalarına rağmen onların kafir olduklarına hükmetmemişler. Aynı şekilde kendi zamandaki insanların en üstünü kim Ali'yi yani Allah'a yakınlaşmak için öldürmesine rağmen İbnül Mulcim hakkında cem hakkında kafir hükmü verilmemiştir. Evet. İbnül Mulcam hakkında kafir hükmü verilmemiştir. Ali'yi öldürüyor ve Allah'a yakınlaştırmak adına. Bak diyor ki ve keza likellem yahkun bi küfr İbnül Mulcam ma katlihi kim efdalel halki fi Zamandaki en faziletli yaratılmış. Mutakarriben misalik. Allah'a yakın, mutakarrib, takarrüb ederek. O bu yaptığı nedeniyle öven ve onun yaptığını yapmayı temenni eden kimse de tekfir edilmez. Çünkü e, evet, İmrar i̇bn Hittan onun hakkında Ali'yi öldürmesinden övgüyle bahsederek şöyle diyor. Allah Bak Ali'yi öldürmesini şiir getiriyor. Diyor ki Ya <gülüyor> darbeten min ma erade biha illa liyebuluğa li indallahi rıduğana. İnni le yevmen fe ehsunuhu evfa elberiyeti indallahi mizana. Bakın en takvalı bir kimseden gelen darbe ki gelen darbe ki o bununla sadece razılık elde etmek istemiştir. -i -i Allah katında diyor ki razılık elde etmek istemiştir Allah katında. Baştan okuyayım. Ey, tak, ey takvalı bir kimseden gelen darbe ki o bununla sadece rızık elde iste, etmek istemiştir Allah katında. Ben onu bir gün anacağım ve öyle sanıyorum ki o mizanı sevapları tas zaman verilenlerdendir Allah katında. Allah ya bunu yani, söylemiş, bunu İmran, İmran İbni Hattan diye birisi bu de e, harici zihniyetli övüyor onu. Ve böyle ne yapıyor? Bu şiiri söylüyor. Buna rağmen bak. Diyor ki sahabenin ve onlardan sonra gelenlerin pek çoğunu tekfir etmeleri kanları ve mallarını helal saymaları haram helal helal haram ve onları öldürmekle Rablerine yakınlaşma amacı taşımaları haricilerin mezheplerinden olduğu bilinen hususlardandır. Buna rağmen fakihler tevilleri nedeniyle onların kafir olduklarına hükmetmemiştir. Tevhid Aynı de. şekilde benzeri bir teville helal sayılan her haramda böyle değerlendirilir. Her haramda böyle değerlendirilir. Mutasından tut, içkisinden tut vesaire vesaire. Fahiz Bak domuz momuz neden anlattı? Bak aynı şekilde benzeri Şeyh bunu geldi. Vallahi dedi hayatımda ilk defa okuyorum sanki. Aynı şekilde bakın Arapçasını okuyayım. Kalbiniz de unutmayın olsun. Ve kezalike yuharrucu fi kulli muharramin ustuhilla bi tevilin. Misle zalik aynısıdır. <gülüyor> aynı şekilde benzeri bir teville haramı helal sayan her haramda böyle değerlendirilir. Nitekim rivayet edildiğine göre Kudame İbn Mezun bak o da Kudame'den getir. İbn Mezun Helal sayarak içki içmiş bu nedenle de Ömer ona had cezası uygulamış ancak onu tekbir etmemiştir. etmemiştir. Aynı şekilde Ebu Cendel İbni Suheil ve beraberindeki bir grup da Şam'da helal sayarak içki içmişler ve buna Allah-u Teala'nın iman eden ve salih amel işleyenlere tattıklarından dolayı bir günah yoktur buyruğunu delil getirmişler ancak tekfir edilmemişlerdir. İbn Kudame devam ediyor ha bu sözlerine. Sadece Kudame değil bir grup sahabe bunlar şimdi acayip ya. Şimdi sahabeler içkiyi helal sayıyorlar. Ayetleri bildiği halde bunun davetine çıkıyorlar. Davetine çıkıyorlar. Diyorlar ki ya bak bu bazı insan grupları falan biz bundan hariciz yani. Olur mu? Çünkü Allah içkiyi haram derken salih amel işleyen, iman eden diye bir ayrım yapmış mıdır? Yok, Yok umum. Ama ben bu ayetle umumu haslaştırıyorum diyor. Gördünüz nasıl ilmi bir tevil. İçki içeni yermiyor mu Allah? Umum zikrediyor değil mi? Evet. Ama bu ayet bak bu umumu haslaştırıyor. Ne, nedir ayet? Diyor ki iman eden ve salih amel işleyenlere tattıklarından dolayı bir günah yoktur. İman ben de iman eden ve salih amel işleyenlerdenim diyor Bedir elindenim. Ömer radıyallahu anh diyor ki bir rivayet yok mu? Ya diyor bununla münazere edecek. Binabaz çıkıyor hemen. Diyor ki sen diyor Aynen. iman edip salih amel işleyenlerden olsaydın içki içmezdin çünkü salih amelin içerisinde muttakiler de var naslarda muttaki haramdan sakınan demektir. O kelime zaten Allah şunu demiş oluyor. Bence sakın da bu müstesna kelimesi olarak gelmiyor mu? Ha geliyor geliyor. Zaten o hani iniş sebebi falan geçmişte ölenler, hükmü bilmeyenler, e, değil mi? önceden haram olduğu sabit olmadığı halde içenler bunlar hakkında söylediğini söylüyor. Ama bakın. Ayette diyor ya leysa alellezine ve alellezine amenu ve amilussalihat junahun Bu ayete ne demek istiyor biliyor musun? İçki içmeyenler ve Allah'tan sakınanların tattıklarından dolayı günah yoktur. Bu ayet bu demek. Çünkü neden? Sen burada salih amel, it, muttaki kavramı zaten başlı başına haramdan sakınan demek İçinde içkiden kaçınma var. Oradan reddiye veriyor İbn Abbas. Devam ediyor Kudame ibn Mazun, şey, e, İbn-i Kudame. O da Kudame ibn Mazun, İbn-i i̇bn Kudame. Diyor ki onlara içkinin haram olduğu anlatılmış ve onlar da tövbe etmişlerdir. Sonra da had cezası uygulanmıştır. Dolayısıyla durumu onlar gibi olan kimseler hakkında da onlara verilen hüküm verilir. Yok o sahabe o ayrım böyle bir şey yok. Kafir kafir. <gülüyor> Aynı şekilde bilinmesi mümkün. Normal olan herhangi bir şeyi bilmeyen her cahil kimsenin durumu da böyledir. Görüyorsunuz. Arapçası fekezalike kullu cahilin bir şeyin. Kullu cahilin bir şeyin yumkinu en Aynı şekilde bilinmesi mümkün. Yani normal olan herhangi bir şey bilmeyen her cahil kimsenin durumu da böyledir. Bak içki meselesini bilinmeyebilir meseleler arasına koyuyor. Domuz eti, adam öldürme, sahabenin kanını helal. Görüyorsunuz. Başta ne dedi bunlara? Zahir dedi. Şimdi biline, bilinmeyebilir Han dedik ya zahirli hafilik nisbi. O yüzden hep diyoruz icma var. Kendisine o hususta anlatılıp şüphesi giderilmedikçe, bak anlatılmak da demiyor. Ha. Şüphesi giderilmedikçe kafir olduğunu hükmedilmez. La yufkamu bi küfri, hatta yu zalik ve tazul anhu şübhetu. Bundan sonra o şeyi helal sayarsa edilir. Anlattığın hücceti kâmi ettin, anladığı şüphesinde izah ettin ondan sonra. İmam Ahmed şöyle demiştir, diyor kim ibn Kudamme. İçki helaldir diyen kimse kafirdir. Tövbeye çağrılır. Şayet tövbe ederse ne ala, aksi takdirde boynu vurulur. Onun bu sözü zikrettiğimiz nedenlerden ötürü içkinin haram olduğunu bilmemesi mümkün olmayan kimselere hamledilmiştir. Ashabı tarafında. Görüyor musunuz? Saat kaç? Bir çeyrek var. Burada kaç dakika? 1.37. Bu nakillerin devamına son dersle bu nakilleri alacağız ve diğer nakillerle son ders ne yapalım öyle mi bitirelim? Yoksa bunu 2 saate tamamlayalım diğerini 1 saatte bitirelim? <gülüyor> <gülüyor> Ama bu nakiller bakın öyle şeyler gelecek ki aklınız aynınız Ben böyle biraz böyle hafiften almaya başladım. Gittikçe böyle tabir sahilse vurucu nakiller gelecek. Bizim de gittikçe gözlemliyelim. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. Ben anlatıyorum. İnanın öylesine yorgunum. Yani yoruluyorum şu anda. Allah da biliyor ama inşallah sabır lazım biraz da. Bugünü atlatalım. Ben belki seneye gelirim bir sene dinlenirsiniz. Bana. İnşallah. Biraz daha alalım öyle bitirelim. Böyle bir bir saat 45 dakika falan olsun. Bakın Abdurrahman yine Nasır Es-Sadi. Yine İbn-i Musayyamin'in Başka yerde bu sefer ne diyor? Müminlerin emri, Arapçalarını okumuyorum. Ali i̇bn Talip radıyallahu anh ve onunla birlikte bulunan sahabe ve Müslümanlara karşı ayaklanan, onları tekfir eden, onların masumiyeti ve dokunulmazlığı, kitap, sünnet ve icma ile sabit olan, bak haram oldu bu, Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan canlarını ve mallarını helal sayan har haruri haricilere gelince sahabe onları delaletle nitelemiş, onlarla savaşmayı mübah saymış. Zira onların üzerine yürümüşlerdir. Ancak dinin zarurilerinden olan, dinde kesin ve tartışmasız olan bazı şeyleri helal saymalarına rağmen bak dinde bilinmesi zaruri olan şeyleri helal saymalarına rağmen onların dinden çıktıklarını hükmetmemiştir. Onları kalplerinde bulunan ve onların Allah ve Resulü'nün muradının o olduğunu zannettikleri bak tevil sahabenin onlar hakkında kafir hükmü vermesine mani olmuştur tevilleri. Onlar bu konuda Allah-u Teala'nın şu buyruğuna tabi olmuşlardır. Ey Rabbimiz şayet unutursak, bak yine o deli. ya da hata edersek bizi sorumlu tutma. Nitekim Allah-u Teala da kat fealtu demiştir. Evet öyle yaptım diye karşılık vermiştir, sorumlu tutmayacağım. Diyor ki bu ister ameli yani haberi ilmi olsun ister yani ameli meselelerde ister ilmi yani akidevi meselelerde olsun müminlerin hata ettiği bütün konuları içine almaktadır. Bundan daha çarpıcı olanı ise şudur ki sahabe onlardan yani haricilerden rivayette bulunuyor. Birazdan geleceğiz onlara senetlerde rafiz zincirlerinde rafizler mi yok? Rububiyette problemi olmayan mı yok? Bunun hepsini getiriyoruz. O yüzden ona vurgu yapıyor Şehzade. Diyor ki, demek, şey, rububiyette de, rububiyette <gülüyor> geleceğiz. Bundan daha da, çünkü dedik ya bak, az önce dersimi hatırlayın anlayacağız. Rububiyet ne? O da mücmel. Şimdi e, rububiyet Allah'ın fiillerinde de bilmemek, değil mi? Allah'ın fiilleri içerisinde şey de var, istiva da var. var. Değil mi? O zaman inkâret-i mükâfir mi? Mesela. O yüzden bunlar hepsi mücmel. Hep rububiyet bizim şeyler. Selefte yok böyle şey. Selef, ilmi anlamda ayırmak için anlamış. Biz de içini yanlış dışı doldurduğumuz için bu problemler çıkıyor. Böyle ayrımlara falan hiç gerek yok. O yüzden bakın diyor ki, Şeksadi devam eden diyor ki bundan daha çarpıcı olanı ise şudur ki sahabe onlardan yani haricilerden rivayette bulunuyor. Ve doğru sözlü oldukları bilinenlerden dinle ilgili hadisleri alıyorlardı. Çünkü nedir? Ravi Müslüman da olsa doğru sözlü olduğunu bileceksin. Yani yalan olduysa değil mi? Olmaz. Selefi de olsa rivayeti eder. Devam ediyor. Diyor ki hal bu ki onların mezhebi Müslümanları tekfir etmenin dışında büyük günah sahipleri hakkındaki şefaati de sabit ve mütevatir olmasına rağmen inkar etmektir. İnkar etmektir. Ancak sahibi onları tekfir etmemekle birlikte onların daralette olduklarına, şeriatın dışına çıktıklarına ve Müslümanlara muhalefet ettiklerine hükmetmiştir. Evet. Bu nedenle de onlarla savaşmayı mübah saymış. Hatta bunu onların akidelerinin ve kılıçlarının yol açtığı büyük zararlardan dolayı Allah'a yaklaştıran en faziletli amellerden saymışlardır. Onları öldürmeyi. Tamam. Görüyor musunuz kardeşler? Saadi neler söylüyor. Hatta Ali radıyallahu anh'a soruyorlar. Tabii bu rivayetlerde bazı ihtilaflar var. E <gülüyor> muşrikunehum. Onlar müşrik midir? Hariciler için. Diyor ki mineşşirki ferru. Şirkten kaçmışlardır em münafık münaı onlar münafı mıdır hariciler Kale innel münafikı yine layyekuruun Allah lla ile münafıklar Allah'ı çok pek azlık ederler k ile Peki onlar kimdir kavumun Bau Ba aleyna ve kat bize karşı bakilik gösteren aşırılık gösteren saldırganlık gösteren kavimdir vekatnahum kardeşlerimiz lafsız zayıf, Raci olan Evet bagav alayna bize eee aşırılık yap İbnü'ye bir şey rivayet böyle. Hatta hatta bir ne diyor biliyor musunuz? Ebu, e bu Süleyman el Hattabi diyor ki "Ecma'al u ecma', ecma ulema'ul muslimin ala en el havarice ma'a dalaletihim firkatan min firakil muslimin ve ecazu men munahkatuhum munakahatuhum ve ekal ve ekal zaba" ve ennehum la yukefferune madamu mutemessikine bi afril İslam. Diyor ki icma etmişlerdir ki Müslüman alimleri havarişler İslam fırkaları içerisinde bu kadar büyük dalaletlerine rağmen onlarla nikahlanmak kestiklerini yemek caizdir. Onların küfrüdülmemesi yani kafir olmadığı icma etmeleri sabittir. Madem ki bunlar dinin aslına tutunmuşlardır. Ki ilk bidatçı oldukları halde. Evet. Fethülbari de bunu naklediyor. Hattabi'den İbni Hacer. <gülüyor> Görüyor musunuz? O yüzden haricilerin tekfirinde ittifak, e, ihtilaf zikredilmiştir. Bu ihtilaf şazdır. O yüzden sahabelerin arasında icma var. İbni Teymiye de kadar Hatta bir de icma zikrediyor. Başka alimler de Sonraki söz şas kalıyor. İmam-ı Ahmet'ten iki rivayet var. Sabit olan tekfir etmediğidir. O yüzden ne dedik? İcmadan sonra her gelen söz ne kalır? Şas. Bakın i̇bn Teymiye ne diyor? Diyor ki buna rağmen imam, başka nakil şimdi, haricileri geçiyoruz. Diyor ki buna rağmen İmam-ı Ahmet rahim Allah, yani cehmiye için rahmet ve bağışlama dilemiştir. Diyorlar ya İmam-ı Ahmet arkasına namaz kıldı halifenin siyaseten. Hmm. Yani o yüzden tekfir etmiştir cehmiyeleri bugünkü. Peki reddiye ne? Ve İbn ne diyor onlara rahmet de okumuştur. Kâfire rahmet okunması. Rahmet de okumuştur. Arkalarından rahmet okuyormuş onlara. kalfire okunması. Bak İbn Teymi diyor ki ve ma haza fel imam Ahmed Ahmed rahimeullah taala aleyhim. Yani el cehmiyete ve istiğfarla. Buna rağmen İmam Ahmed rahimullah yani onlara yani cehmiye için rahmet ve bağışlanma dilemiştir. Li ilmihi bi ennu lam ytebeyn lhum enhum mukezibuna li Rasuli, Çünkü o onların kendilerinin cehmiyenin kendilerinin Resulü yalandık, yalanladıklarının ve onun getirdiklerini inkar ettiklerinin farkında olmadıkları için onlara bu hususun tebeyün apaçık olmadığını biliyordu diyor. O yüzden. Demek ki siyaseten diye bir şey yok. Aksine onlar, bak i̇bn Teymiye devam ediyor. Aksine onlar tevil yapmışlar. İmam Ahmet bu gerekçeden dolayı tekfir etmedi diyor. Aksine onlar tevil yapmışlar ancak hata etmişler ve kendilerine bunu söyleyenleri taklit etmişlerdir. Diyoruz ya hahamlarına, rahiplerine ilah falan. Değil öyle. Ancak onlar aksine tevil yapmışlar. Ancak hata etmişler ve kendilerine bunu söyleyenleri taklit etmişlerdir. Sonra diyor ki aynı şekilde... El Şafi'i de el elfert, Kur'an mahluktur dediğinde ona sen Yüce Allah'a küfrettin demiştir. Ona bu sözün küfür olduğunu açıklamıştır ama sırf bu yüzden hafsın mürted olduğuna hükmetmemiştir. Sonra İbni Teymiye diyor ki لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَحُلْ حُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ بِهَا Çünkü o kendisi nedeniyle küfre gireceği delilden habersizdi, ona tebeyyün olmamıştı. İmam Şafi bile ücret kaldırmamış ya. Hevallahu alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed.